46. Hasta yemekleri. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep sadaka vermek. 70 kere Estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur. Ve hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir. Ve hastalarınızı, Sadaka vererek tedavi ediniz. Buyurdu. Hastalıkların ilaçlarını bildiren kitaplara Kitabül Edviye, Formüler Farmasötik ve Akrabadin denir. İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de İslamiyete uygun yaşamak lazımdır. İslamiyete uymakta gevşek davranarak hasta olan kimse İlaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz yani rejim yapmak caiz ve lazım olduğunu, teyemmüm ayeti göstermektedir. Su zarar verince kullanmayın, teyemmüm edin, mealindeki âyet-i kerime meşhurdur. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazreti Ali'ye "Sen yeme. Göz ağrısına zarar verir." buyurdu. Pişmiş bazığı ile arpa getirdiler. "Bundan ye. Gözüne faide verir." buyurdu. Ödemi olanlara su içmeyin. Suya perhiz ediniz buyururdu. İslam alimleri Tıp ve tedavi üzerinde çok kitap yazdı. Bunlardan Davudi Antakinin teskiretü Ulil Elbab kitabı ve Türkçe Nusret Efendi Salesi ve İbrahim Ezrak'ın Teskilül meafi kitabı ve Ebu Abdullah Zehebî'nin, Et-Tıbbün çok kıymetlidir. Son ikisi 1396. Miladi 1976'da İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından ofset yolu ile bastırılmıştır. Perhizi, hadis i şeriflerden ve tecrübeli kimselerden ve tabipten öğrenmelidir. İlaç kullanmak ve perhiz yapmak sünnettir. Vacip ve farz olduğu yerlerde vardır. Bunun için perhize de çok lüzum gösteren hastalıklardan 36 hastalıkta nasıl perhiz edileceği ve bunlara karşı hangi ilaçları kullanacağı aşağıda bildirilmiştir. Ayrıca uçuk, dudak ve el çatlaması, kaşıntı, arı sokması, yanık ve arpacık için kısa tedavi yolları gösterilmiştir. Aşağıdaki perhizler Fransa'da kullanılan meşhur Lemon ve Gerard'ın Formüler Konsültasyon Medikal adındaki Fransızca kitabından tercüme edilmiştir. 1. Albümin ürih. İdrarda albümin bulunmasıdır. Böbrek iltihabını gösterir. İdrar bulanıktır. Sancı ile çıkar. Kanlı olabilir. Ateşli hasta, yalnız süt içmeli. İdrar söken sıvılar içmelidir. Tuzsuz yemekler bile yememelidir. Fazla su içmemelidir. Böbrekleri yorar. Ateş düşmeden, Bacaklardaki şiş inmeden Yemeye başlamamalıdır. Bunlar kalmayınca, Günde bir litre süt verilir. Sonra, Muhallebi ve tuzsuz ekmeğe başlar. Daha sonra, Patates haşlaması ve sütlaç verilir. Böbrekten olmayan albümin çıkaranlara perhiz lazım değildir. Fakat konserve, baharat, biber, turşu, koyu kahve verilmemelidir. Tansiyonu yüksek ise tuzsuz perhiz yapmalı, su az içmelidir. Tuzsuz perhiz 29. sıradaki ödem hastalığında bildirilmiştir. Her sebze serbesttir. Nekriz, gut da varsa Ekşi sebze ve meyve yememelidir. Bazı hastaya süt şişkinlik yapıyor. Bunlara kaymağı alınmış süt vermelidir. Gayrimüslimler kefir veriyorlar. Bu olmazsa sebze suyu verilir. Hafif hastalara et ve yumurta çok pişmiş olarak verilebilir. Hiçbir zaman çiğ süt vermemelidir. Haftada bir iki gün üzüm verilir. Sabah öğle akşam birer kilo taze üzüm yer. Başka bir şey yemez. Böyle üzüm perhizi prostat ve karaciğer hastalarına da faidedir. Böbrek hastalığı hafifleyince çok taze kasap hayvanı ve kümes hayvanı etleri verilir. Yağlı et ve iç yağ verilebilir. Çünkü bunlarda kolesterin çok azdır. Lipoidlerin hazmını da kolaylaştırırlar. Bunlar da kolesterini eritir. Kolesterin, kumun hasıl olmasını önler. Hamur işi ve sebze de verilir. Meyve de verilir. Az miktarda fasulye, mercimek, bakla, nohut verilir. Yasak olanlar Et suyu, av hayvanları, akciğer, karaciğer, böbrek, beyin, paça, dalak, işkembe, her çeşit balık, et ve balık konserveleri, yağlı maddeler yasaktır. Yalnız taze tereyağı ve bitki yağları verilebilir. Lahna, kuzu kulağı, kuş konmaz, domates, mantar yasaktır. Biber, kereviz, hıyar, sarımsak gibi baharlı şeyler yasaktır. Sirke yerine, Limon kullanmalıdır. Mayalı bütün peynirler yasaktır. Yumurta az yiyebilir. Koyu kahve ve koyu çay yasaktır. Çilek, ağaç çileği denilen ahududu yasaktır. Alkollü içkiler yasaktır. Böbrekleri zedeleyebilecek ilaçlar, mesela piramidon, antipirin vermemelidir. Faideli gıdalar Sebze çorbaları, kızarmış et, haşlama et, çok taze balık, yağlı beyaz peynir, az miktarda süt, meyveler verilir. Tuza izin verilir. Yemek cetveli Sabah, açık çay, kızarmış ekmek, tereyağı, bal, meyve reçeli. Öğle yemeği, bir et parçası, iki tabak sebze, meyve. Akşam yemeği, Haftada üç gün sebze çorbası, bir tabak hamur işi veya sebze, meyve. Öğle ve akşam yemeklerinden sonra bir fincan papatya çayı içmeli. Sigara içmemelidir. İdrar'da albümün aramak. İdrar, cam hunideki pamuktan süzülür. Deney tüpünün yarısına kadar süzülmüş idrar konur. Üzerine beşte biri kadar Koyu tuzlu su konur. Çalkalanıp yukarı kısmı alevde ısıtılır. A. Bulanmazsa bir şey yok demektir. Birkaç damla asit koyup yine ısıtmalı, yine bulanmamalıdır. B. Tuzlu su koyup ısıtınca bulanırsa 1. Bir damla asit asetik sirke ruhu konur. Bulanıklık tekrar erirse 20'de bir sulu nitrat asidi, HNO3, damlatıp, ısıtılır. a. Tekrar bulanırsa, asetosolüblü albümin var demektir. b. Bulanmazsa, önceki bulanıklığın fosfat olduğu anlaşılır. 2. Asetik asit damlatınca, bulanıklık erimezse, albümin bulunduğu anlaşılır. Sağlam insan idrarında da yorgunluk ve başka sebeplerle albümin bulunabilir. Albümin bulunan kimsenin böbreklerini kontrol etmek lazımdır. Bunun için idrarda silindir ve kan serumunda üre aranır. Dipnot 1. Albüminin civa iyodürlü tanret miyarı ile aranması çok kolaydır. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli kısmında 3735 sayılı kitapta diyor ki: üç gün beşer gram raven tozu yutunca mesane taşını eritir ve idrar yollarını temizler. Ak kavak yaprağını, çay gibi hazırlayıp içmek de böyledir. 2. anemi, kansızlık, deri, dudaklar. Göz kapakları soluktur. Çarpıntı, baş dönmesi, soluk alma, ağrılar, mide ağrısı olur. Kanda, al yuvarlar azalır. Ak yuvarlar sayısı değişmez. Kan zayi etmek, havasızlık, ışık azlığı, hareketsizlik ve bazı hastalıklar sebep olur. İçteha azdır. Sevdikleri yemeği vermelidir. Bıktırasıya et yedirmek doğru değildir. Sebzeli yemekler, etten daha fâidelidir. Çünkü mideyi bozmaz. Eti çeşitli şekillerde vermelidir. Beyin çok iyidir. Çünkü beyinde çelik vardır. Kan yapar. Kemik suyu ve iliği vermelidir. Kan yapmasını kolaylaştırır. Sığır eti suyu, yumurta sarısı çok vermelidir. Karaciğer ve dalak, ızgara kebabı çok yemelidir. Bu ikisi kan yapar. Sebze eksik etmemelidir. Tere, ıspanak, yeşil lahna, hindiba, maydanoz, kuru meyveler, tavşan eti, tavuk katısı, yumurta sarısı, kuşkonmaz, bezelye, patates, fasulye, havuç ve mercimekte de çelik vardır. Çok faidelidirler. Her meyveyi yemelidir et yiyemeyenleri zorlamamalıdır. Eti sebze, hamur işiyle vermelidir. Demiri, iyodu bol şeyler, mesela mersin balığı, orkünos, istavrit azması, hamsi, yılan balığı yemeli, taze balık yağı içmelidir. Mide ve karaciğer hülasaları, folik asit ve B12 vitamini almak lazımdır. Minadex adındaki kuvvet şurubu da çok faydalıdır. 3- Arterioskleros Damar sertliği Tansiyon artar. Nabız atması yatarken çoktur. Ayakta dururken azdır. Nefes darlığı, çarpıntı, geceleri idrara çok kalkmak, berrak ve bol idrar, karaciğer kifâyetsizliği bu hastalığın alametleridir. Karaciğer, beden fabrikasının büyük bir laboratuvarıdır. Sağ kaburga kemiklerinin ve diyaframın altında bulunur. İnce bağırsaklardan, gıda maddelerini ve bir miktar zehirli maddeleri almış olan kanı getiren kılcal damarlar, birleşerek bir toplar damar halinde karaciğere girer. Burada tekrar kılcal damarlara ayrılır. Her birindeki kan, Kalburdan süzülüyormuş gibi karaciğer içinde yayılır. Sonra yine başka kılcal damarlara girer. Bunlar da birleşerek ciğerden çıkan bir damar bu kanı kalbin sağ kulakçığına götürür. Karaciğer bağırsaklardan gelen kandaki karbonhidrat maddelerini tutar. Kana lazım olan az miktarını kalbe gönderir. Böylece karaciğer İhtiyat şeker deposu vazifesini görür. Yumurta akı maddelerine ve yağlara da tesir eder. Gelen tuzların bir kısmını kalbe gönderir. Bir kısmını da sonradan yavaş yavaş gönderir. Bir kısmını safra ile tekrar bağırsaklara gönderir. Bağırsaktan gelen zehirli maddeleri imha eder. Kan ile gelen protein parçalarından üre sentezi yapar ve yavaş yavaş böbreklere gönderir. Harab olan al yuvarların kırmızı boya maddeleri artıklarından safra boyası ve safra asidi yapar. Bu asit yağların hazmına yarar. Bu iki madde karaciğerde kolesterin denilen yağ gibi bir madde ile birleşir. Kolesterin esteri olur. Esterleşen kolesterinin Mecmu kolesterine nispeti normal olarak yüzde yetmiştir. Bu nisbetin azalması, karaciğer kifayetsizliğini gösterir. Bunun için karaciğer kolestininle ilgili madde mübadelesinde tesirli olur ki, atardamar sertleşmesinde mühimdir. Bu üç madde safrayı meydana getirir. Karaciğer bu sıvıyı devamlı olarak safra kesesinde toplar. İnsan karaciğerinden 24 saatte 700 litre kan geçmektedir. Sıhhati yerinde bir insanın karaciğerinde çeşitli miktarda yağ toplanır. Bu miktar, yenilen yağ miktarına, yağların imtisas ve karaciğere nakl temposuna ve karaciğerde yağların oksitlenme hızına bağlıdır. Fazla yağ yenildiği zaman karaciğerde nötr yağ miktarı artar. Kolesterinli maddeler yenirse, yağ ve kolesterin toplanır. Karaciğerde yağ toplanırsa, karbonhidrat, glikojen miktarı azalır ve ciğer hücrelerinin çoğalma kuvveti bozulur. Açlıkta, yağlı dokulardan ayrılıp, kana karışan yağ da karaciğerde toplanır. Şeker hastalarında, kanda, yağ çoğaldığı için de karaciğerde yağ toplanır. Sari hastalıklarda ve fosfor, kloroform, dört klorlu karbon gibi karaciğer zehirleri alınmasında da yağ lipid toplanır. Karaciğerde yağ toplanmasını azaltan ve yağları ciğerden çıkaran maddelere lipotropik denir. Kolin, methionin, inositol, ve B12 lipotropiktirler. Çünkü bu cisimler, fosfolipit metabolizmasını tanzim ederler. Bu maddelerin değişmeleri bozulunca, kanda kolesterin çoğalır. Bundan da, siroz, diyabet, nefrit, tansiyon artması, damar sertliği, kalp damarlarında hastalık hasıl olur. Damarlarda, lipoid birikir. Lipotropikler, Karaciğerin zehirleri temizleme kuvvetini de arttırmaktadır. Damar sertliği hastalığı ikiye ayrılır. a. Damarların iç yüzleri kolesterin sıvası ile örtülür. Tansiyon yüksektir. b. Karaciğer ve böbrekler kifayetsizdir. Birinci hal için perhiz yapmalı, az su içmelidir. İkinci bakımdan karaciğer ve böbrekleri zedelememek için Mide ve bağırsaklardan gelecek zehirleri çok azaltmalıdır. Bu iki hâli de karşılamak için hastaya kolesterini az ve zehir giderici sütlü sebze perhizi verilir. Zeytinyağlı enginar yemeği kanda kolesterini azaltır. İyot ve iyot bileşikleri faydalıdır. Mesela potasyum iyodür, lipiodol, pepton iyode iot-pepton-kazım verilir. Sülfarlem, kolesterini eritir ve karaciğeri kuvvetlendirir. Kolesterini az perhis, damar sertliğinde, gut yani nekrisde, bazı şekerlilerde, kandaki çok miktardaki kolesterini azaltmaya yarar. Kanda fazla kolesterin bulunursa, damar içi yüzeylerde toplanarak, aterom denilen levhalar yapar. Yasak yemekler. Yumurta, süt, beyaz peynir, bilhassa bayat peynir, kaymak, tereyağı, beyin, iç organ etleri, havyar, yağlı et, suni tereyağları, çikolata, katı bitki yağları, ceviz, fındık, badem, hurma gibi yağlı maddeler ve sigara yasaktır. Profesör Doktor Süleyman Yalçın 16-7-1985 tarihli Türkiye Gazetesi'ndeki beyanatında domuz etinde yüksek miktarda bulunan yağ ve kolesterol damar sertliğine sebep olmaktadır. Demektedir. 23 Mart 1988 tarihli Türkiye Gazetesi'nde diyor ki Avrupa'nın en fazla okunan sıhhi mecmuası Neoform Courier Domuz etinin deri hastalıklarına, kansere, tansiyonun artmasına, romatizma ve gribe sebep olduğunu ve domuz etinde hiçbir vitamin bulunmadığını, zararının çok olduğunu bildirmektedir. Sıvı yağlar ve şekerli maddeler az miktarda verilebilir. Tavada kızartmamalıdır. Böbrek iltihabı da varsa, eti, sebzeyi azaltmalı, Kuzu kulağı, kuş konmaz ve ekşi şeyler vermemelidir. Tansiyon yüksekliği, diyabet, şişmanlık varsa bunların tedavisi de yapılmalıdır. Tansiyon artmasına karşı tuzsuz perhiz iyidir. 4. Kloroz, zafiyet, Deri solgundur. Göz kapakları ve topuklar şişer. Nefes tıkanıklığı, çarpıntı, Kadında adet bozukluğu, sinir bozukluğu, histeri, iştihâsızlık, kabız ve kay görülür. Açık, havadar yerde ev tutmalıdır. Üzüntü, düşünce olmamalıdır. El işi hafif olmalı, beden hareketi fazla olmamalıdır. Geç yatmamalı, dokuz saat uyumalıdır. Çeşitli ve bol yemelidir. Süt, yumurta, et, yeşillik, püre, ezme, Hamur işi yemelidir. Çok et yemeye özenmemeli, beyaz eti tercih etmelidir. Hamur işi, yeşil sebze çok yemelidir. Bunlarda bilhassa ıspanakta çelik vardır. Kahve ve çay açık olmalıdır. Hububat, bilhassa mercimek, fasulye iyidir. Meyve çok yemelidir. Pilav, sütlaç, dolma gibi pirinçli yemelidir. Yemek arasında sıcak şerbetler ve iştaha getirici ot suları içmelidir. Paris Tıp Fakültesi profesörlerinden Loeper ve saint Louis Hastanesi Laboratuvar Şefi Lezur tarafından hazırlanmış olan Fransızca tıbbi formüllerde diyor ki Kına kına kabuğu kuvvetlendirici ve ateş düşürücüdür. Zafiyet hallerinde bilhassa veremden, şeker hastalığından, sıtmadan halsiz kalanlara ve tehlikeli hastalıklardan kurtulan kuvvetsiz ve kansız kalanlara çok fâidelidir. Toz halinde günde 0,20 gramdan 2 grama kadar kuvvet için verilir. 30 gram kına-kına kabuğu ile yarım kilo kuru siyah üzüm havanda ezilir. Sonra 1,5 kilo yani altı su bardağı kadar su ile yarım saat kaynatılıp kevgirden veya tülbentten şişeye süzülür. Üç yemek arasında yarım fincan içilir. Kloros hastalarının çoğu kansız olduklarından bunlar anemi perhizi de yapmalıdır. Çelikli ilaçlar çok fâidelidir. 5- Siroz Hepatik Karaciğer Sertleşmesi Çeşitli şekilleri vardır. Alkol ve domuz eti, karaciğerin ve sinir sisteminin amansız düşmanıdır. Karaciğer şişer veya küçülür. İstiska olur. Yani, karın su toplar, bacaklarda ödem olur. Bazen, makattan kan gelir. Mide ağrısı, kan dolaşımı bozukluğu olur. Yahut, sarılık, halsizlik, ateş, renkli idrar, Dalak şişmesi olur. Üremi hastalığı gibi de görünür. Bol et, az yağ vermelidir. B vitamini çok faydalıdır. Mesela biramayası verilir. Biramayası bira değildir. Alkolü yoktur. C ve K vitamini bulunan ilaçlar ve limon verilir. Karaciğer hülasası, bejektal veya vitamin B kompleks iğnesi yapılır. Her gün bir litre süt verilir. Ekmek yiyebilir. Yeşil sebze, iyi pişmiş et verilir. Zehir hasıl etmeyen şeyler yemesi esastır. Bunun için bayat yemekler, av eti yasaktır. Çok taze balık yiyebilir. Baharlı, ekşi, turşulu şeyler yememelidir. Bayat peynir yasaktır. Sütlü, sebzeli gıda yemelidir. Çelikli ve arsenikli ilaçlar almalıdır. Ödem perhizi ve susuzluk perhizi yapılmalıdır. 6. Konstipasyon, kabızlık. Halaya az ve katı çıkılır. Umum bedende değişikliklere sebep olur. İştihasızlık, nefes darlığı, safra yolu nezlesi, baş ağrısı, takatsizlik, zehirlenme sebebiyle titreme ve ateş yükselmesi görülür. Kabızlığın muhtelif sebepleri vardır. 1- Bağırsaklı kanması 2- Gıda sebebi Süratli hazmedilen maddeleri yemek 3- Mide usaresinin bozulması 4- Bağırsak adresinin hareket kuvvetinin azalması 5- Makat halkasının teşennücü Spazmozu, kasılıp kalması gibi Kabızlık çekenler, her gün aynı saatte helaya çıkmalıdır. Mesela Sabah kalkınca ve akşam yatarken çıkmalıdır. Bir kere çıkmak yetişir, iki kere daha iyidir. Hazmedilemeyip geride kalan kısmı çok olan yemekleri yemelidir. Bu kısımlar bağırsakları harekete getirir ve usare akmasına sebep olur. Bunun için selülozu çok gıda, sebze, meyve yemelidir. Yemekleri iyi çiğnemelidir. Yenecek şeyler, öğle ve akşam, sebze çorbası, sebze yemekleri, salatalar, hamur işi, bilhassa, yulaf unu ile yemelidir. Et, yalnız öğle vakti yenir. Her nevi et, balık, bol tereyağı, esmer ekmek, çavdar ekmeği, peksimet, patates, mercimek, şalgam, havuç, nohut püreleri, bol sebze, salata, ıspanak, erik reçeli, ravent çok iyidirler. Çiğ ve pişmiş her meyve, bilhassa kuru meyveler, kuru incir, üzüm, erik, dut, ceviz, badem, bal yemelidir. Seyyid Abdülhakim Efendi Keşkül Risâlesinde diyor ki: İncir tayyip bir yemiştir. Latif bir gıdadır. Hazmı kolaydır. Menfaatleri çok bir devadır. Tabiata yumuşaklık verir, balgamı eritir, böbrekleri temizler, mesanedeki kumları izale eder, karaciğerin ve dalağın tıkanmış olan deliklerini açar, bedeni şişmanlatır, basuru izale eder. Nekrise romatizmaya faidelidir. İncirin Arapçası tin'dir. Tin suresinde Allahü Teala i̇ncir met etmektedir. Hem faydalı hem mübarektir. Taze veya kurusu aç iken, üç adedi birkaç gün yenirse, rahat ishal yapar. Sabah ve akşam yemeklerinden bir saat evvel, iki-üç adet taze veya kuru incir yemek, sancısız, ağrısız, rahat ishal yapmaktadır. Çikolata ve madlen, bunlara zarar vermektedir. Yasak olanlar, yumurta kabız yapar, çok az yemelidir. Pirinç, koyu çay, çikolata yasaktır. Yemek cetbeli, sabah, taze meyve, bir dilim ekmek doğranmış, şekersiz, ballı sıcak süt, 300 gram ve bol tereyağı. Öğle, bir tabak et, bir tabak sebze, beyaz peynir, turup, tereyağı, komposto. İkindi, saat dörtte, komposto, hafif çay. Akşam yemeği, sebze çorbası, makarna, patates ve meyve. Bağırsaklarda mayalanan, gaz yapan yemekler yemelidir. Mesela, bayat et, kıymalı börek, mantar, baharlı şeyler, bayat peynir, yoğurt yemelidir. Gazoz, limonata, bikarbonatlı su, açık kahve ve çay iyidir. Bağırsakları hareketsiz olanlar, sabah aç karnına, olmuş meyve ile çavdar ekmeği yemelidir. Bununla taze sebze yemeği yemek iyi olur. Bir kahve kaşığı karbonat veya süzülmüş bal, bir bardak ılık suda eritilerek, sabahları aç olarak içmelidir. Yahut iki kahve kaşığı karlspat tuzu, bir bardak ılık suda eritilip, sabahları aç iken içmelidir. Hem safra söker, hem bağırsakları harekete getirir. Hiç ağrı sancı yapmadan, su gibi ishal yapar. Erbalaks ve bilagit hapları da iyidir. Spazmdan olan kabızlılar, et yememeli. Hamur işi, sebzeli yemelidir. Baharlı yememelidir. Kahve, çay, biber yememelidir. Yağlı yemekleri de azaltmalıdır. Düfalak, normakol, granokol gibi kaydırıcı ilaçlar çok fayidelidir. Bu şuruplar tesir etmezlerse, ertesi sabah bir çorba kaşığı daha verilir. Sinameki, rağvent, sarı sabır, fenolfitalein gibi tahriş edici maddeleri fazla kullanmamalıdır. Tesil-ül menafide diyor ki, alınan gıda, bir saatte dışarı çıkar. Yirmi dört saatte çıkmazsa, hastalık alametidir. Yedi. Kolemi. sarılık. Safra boyası kana geçmiş olduğundan, derileri, yüzleri, gözleri sarıdır. Perhiz ile birlikte, vücut hareketleri ve sıcak banyoda yapmak lazımdır. Ağır hallerde yatmalıdır. Yağsız süt, yağlı peynir, Gravyer peyniri yemelidir. Yumurta az yemeli ve rafadan olmalı, yani az pişmelidir. Hamur işi pirinçli patatesli yemelidir. Pişmiş salata sebze yemeklerinin çoğu iyidir. Fakat kuzu kulağı, ıspanak, semizotu yememelidir. Her olgun meyve, kızarmış ekmek, beyaz tereyağı iyidir. Vita yağ, sana yağı, margarin gibi yağlar, tereyağının yerini tutamaz. Evet, bunlar hakiki yağdır. Fakat sıvı yağlardaki oleyik asit gibi çok karbonlu büyük moleküllerin, nikel ile hidrojen verilerek doyurulmasıyla yapılıyorlar. Oleyik asit, stearik asit haline dönerek katı yağ, don yağı oluyor. 18 karbonlu büyük yağ molekülleri, sindirim mayaları tarafından kolay parçalanamıyor. Güç hazm oluyor. Tereyağındaki tribüterin esteri ise, küçük molekül olduğundan çabuk hazm oluyor. Bundan başka, tereyağı, emülsiyon, sübya halindedir. Mayalar, tereyağı zerrelerini kolay hazm ediyor. Katılaştırılmış yağlar ise, sübiyah halinde değildir. Beden sıcaklığında, Ergimiş hale gelmiyor. Zerreler halinde dağılmış olmadığından mide ve bağırsaklarda taş parçaları gibi katı kalıyorlar. Ancak yüzeylerinden aşınarak güç hazm oluyorlar. Margarin yani suni tereyağı piyasada çeşitli fantazi isimlerle mevcuttur. Margarin ilk olarak 1286 miladi 1870'te Üçüncü Napolyon'un arzusu ile Paris'te Megamuri tarafından oleo margarin'den yapıldı. Oleo margarin, iç yağın sıcakta tazik ile süzülmesinden elde edilen sıvı yağdır. 30 kısım oleo margarin, 25 kısım kaymağa alınmış inek sütü ve 55 kısım su ile uzun zaman karıştırılıp emülsiyon yani sübye haline getirilir tuz, boya konarak yapılırdı. Böylece, 37 derecede eriyen, hazmı kolay, iyi margarin elde edilirdi. Bugün, oleo margarin yerine, ma-i nebati yağların ve balık yağlarının, hidrojenlenerek katılaştırılmasından elde edilen, stearin yağları kullanılıyor. Katılaştırılmada, vitaminler bozulduğu için, sonradan A ve D vitaminleri ilave edilerek, Gıda kıymeti iyi oluyor ise de, hazmları güç olmakta, tereyağı yerini tutamamaktadır. Margarin, Rumca, inci demek olan, margaron kelimesinden alınmıştır. Yasak olanlar, iç yağ, yağlı et, bayat et, deniz ve av hayvanları, etli hamur işleri, tahin, lahna, ıspanak, semizotu, kuzu kulağı, şalgam, baharat, bayat peynir yasaktır. Yalnız öğle yemeğinde yağsız et, kebap, tavuk, yağsız taze balık, dil yiyebilir. Kuru sebze yemeği, çay, kahve yasaktır. Şekerli ve pastalar yemelidir. Karaciğer hülasası iğnesi yapılır. Sabah ve akşam bir kahve kaşığı, sellok bir bardak soğuk suda eritip içilir. Sıcak su ile içmek, kabza karşı çok faydalıdır. Bilsan hapları, safra yollarını temizler. 8- Kalp hastalığı Kalp, zedelenmemiş. Islahı kabil ise, perhize lüzum yok gibidir. Bilhassa akşam yemekleri, hafif olmalıdır. Çok su içmemeli, sulu yemek az olmalıdır. Av eti, konserve, baharat, mayalanmış peynir yememelidir. Kalpte arıza varsa ve tam giderilemezse, çok sıkı perhiz lazımdır. Et hiç yememeli veya aralıklarla ve az miktarda iyi pişmiş yemelidir. Nefes darlığı varsa, tuzu azaltmalıdır. Akşamları az yemeli, yemekten sonra yürümemelidir. Yağsız süt, Yumurta, öğle vakti biraz söğüş, kızarmış ekmek, sebze, unlu hamur işi, taze peynir, meyve yemelidir. Günde bir litreden çok su içmemelidir. Hasta sık sık tartılmalıdır. Kilosu artınca vücutta su toplandığı anlaşılır. Sulu şeyleri azaltması lazım olur. Dokuz, asistoli, kalp zafiyeti, kalp Tam sıkışmayıp, toplar damarlardaki kanı çekemez. Akciğer toplar damarlarında ve ciğerlerde ve daha sonra büyük dolaşımda kan hareketsiz kalır. Ayaklar şişer, ödem, karnında su toplanır, idrar kesilir. Yatakta istirahat etmeli, heyecanlanmamalı, sinirlenmemelidir. Tam istirahat etmelidir, çok az yemelidir. Katı yemekler yasaktır. Sıvı yemekler de az olmalıdır. Böylece kalbi yormamak lazımdır. Bunun için günde 7 defa yemelidir. Sabah 8'de 50 gram nişasta ile yapılmış muhallebi, saat 10'da pişmiş elma veya reçeli, 12'de 50 gram iyi pişmiş balık ile 30 gram ekmek, 14'te bir pişmiş elma veya reçeli, 16'da bir fincan süt, 20'de hububat ezmesi veya hamur işi verilir. Günde dokuz yüz gramdan çok su içmemelidir. Bu perhiz, bir iki ay yapılmalıdır. Ödem perhizine bakınız. 10- Diyabet, şeker hastalığı. İdrarda şeker bulunur. Salim insanın kanında, aç iken litrede bir gram glikoz bulunur. Litrede, 1,30 gramı geçerse, hastalık alameti olur. 1,60 gram olunca, idrarda şeker bulunur. İdrar artar. Susuzluk, açlık, zayıflemek, halsizlik, çıban, kaşıntı görülür. Diyabet iki türlüdür. 1- Vücudu eritmez. Yağlı ve mafsal ağrılı kimselerde çok olur. İdrardaki şeker gıdadan olur. 2- vücudu eritir. Az rastlanır. Pankreas bozulmuştur. İdrardaki şeker gıdadan ve dokuların erimesinden hasıl olur. Diyabetiklerde hazımsızlık, üri, bronşit, verem, çıban, antraks, şirpençe, gangren, parmak vesaire çürümesi, kramp, adele tutulması, inatçı nevraji Sinir ağrısı, diyabet koması, uzun bayılma, hasıl olabilir. Haftada iki kere ılık hamam yapmalıdır. Yirmi dakika yıkanıp sonra havlu ile Friksiyon, delk, uuma yapmalıdır. Deniz ve soğuk su banyosu yasaktır. Sıcak elbise giymeli, sıcak yerlerde yaşamalıdır. Beden hareketi yapmalı, masaj, yürüyüş, bisiklet Eskrim faidelidir. Namaz kılmak çok faydalıdır. Perhiz mühimdir. Dikkat etmelidir. Sinirlenmemeli, heyecanlanmamalıdır. Yağlı diyabet perhizi. Önce üç gün sulu perhiz rejim yapılır. Günde üç dört litre su verip yataktan kalkmaz. Sabah müsil verilir. Böylece kan şekeri süratle azalıp, Normal ayiner. 1 litre kanda 1 gram olur. Yani 100 gram kanda 100 miligram olur. Yahut 3 gün yeşil sebze yemelidir. 3 gün sonra az et verilir. Fazla et asidoz ve aseton yapar ki ikisi de tehlikelidir. Bol sebze yemelidir. Yasak olanlar. Şekerli ve nişastalı her madde yasaktır. Bunlara karbonhidrat denir. Her tatlı meyve, hamur işleri, karbonhidratlı sebzeler mesela havuç, şalgam, soğan, pancar, turp, bezelye ve benzerleri hububat yasaktır. Her türlü et yiyebilir. Glikojen bulunduğu için karaciğer yasaktır. Her yemekte 50 gram ekmek yiyebilir. Kabuk daha iyidir. Aleron ve Glüten ekmekleri yemelidir. Fazla protein, et ve yağ, asidoz yapar. Bu ise zehirdir. Yağ, az yemelidir. Tereyağı ve zeytinyağı tercih edilmelidir. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi yağlı meyve yemelidir. Tere, marul, salatalık, hindiba, ıspanak, taze fasulye gibi sebzeler ve lahna, karnabahar, işkorçina, Enginar, kereviz, kuşkonmaz, yer elması, yer mantarı yiyebilir. Patateste yüzde on yedi nişasta bulunduğu halde yiyebilir. Ekmek yerine zeytinyağlı patates püresi verilir. Patateste alkali tuzları bulunması faydalı olmaktadır. Yumurta, peynir yiyebilir. Şekersiz olarak süt içebilir. Limonata, gazoz yasaktır. Su, ve maden suları bir karbonatlı sular serbesttir. Şekersiz çay ve kahve içilebilir. Şeker yerine sakarin hapları kullanmalıdır. Her susayışta az su içmelidir. Çok su mideyi bozar. Asidos tehlikesi olduğu zaman bir gün yulaf unu verilir. Yulaf unu uzun zaman az tuz ve tereyağı ile pişirilir. Soğuyunca yumurta akıyla karıştırılır. 250 gram un, 100 gram yumurta akı ve 300 gram tereyağı karışımı bir günde yenecektir. Bundan sonra 3 gün çeşitli sebze ve yumurta verilir. Albümün yürü de varsa fazla süt vermelidir. Şekeri değil, albümini düşürmek lazımdır. Diyabetle nekris yani mafsal ağrıları birleşirse beyaz, ve yavru etleri yememelidir. Az kırmızı et ve çok sebze yemelidir. Vücudu eriten diyabet. Zayıfletir. Yine çok et vermemelidir. Fazlası, aseton zehirlenmesi yapar. Tereyağı vermeli, balık yağı içirmelidir. Bol yeşil sebze yemelidir. Patates yemelidir. Karbonhidratlı, şekerli, nişastalı maddeleri arada bir vermelidir. Bunlar şekeri arttırır ise de aseton zehri yapmazlar. Bunları tesiri ters olan et ile ayarlamak lazım olur. Çalışan bir şekerliğe günde 250 gram glikoz veya karbonhidratlı maddeler ile 100 gram yağ ve 60 gram protein verilir. Hasta bu kadar glikoza tahammül etmezse insülün iğnesi yapmak lazım olur. Asidoz yok ise her sabah Kahvaltıdan yarım saat önce insulin protamin zincten 12 ünite zerk edilir. İdrarda şeker kayboluncaya kadar dört günde bir 2 ünite arttırılır. Piyasada bulunan depot ünsilin veya NPH ünsilin organon reçete ile alınır. Asidoz vargise sabah öğle ve akşam yemeklerinden 10 dakika önce 10 ünite Adi ünsilin zerk edilir. Piyasada bulunan insülin-horm-sembl reçete ile alınır. İdrarda şeker kesilinceye kadar, 15 günde bir 5 ünite arttırılır. Her üç ayda bir kanda kolesterol, aseton ve glikoz ölçülmelidir. B12, C ve P vitaminleri verilir. Kanda aseton olursa yatakta istirahat etmeli. Yalnız süt vermelidir. Günde 2-3 litre verilir. Limon suyu, bir karbonatlı su içmelidir. İdrarda şeker aramak Fehling miyarı ile aranır. Fakat Fehling eriyiği uzun zaman saklanamaz, bozulur. Taze hazırlamak lazımdır. Daha kolay olarak cam kapaklı şişeye %5 bakır sülfat eriyiği konur. Lastik veya mantar kapaklı başka bir şişeye yüzde on sodyum hidroksit eriyiği konur. Bunlar senelerce bozulmadan durur. Yirmi dört saatlik idrar toplanıp bundan veya yemekten sonra alınan idrardan deney tüpe yarıdan fazla konup kaynatılır. Sonra iki üç damla asetik asit konur. Albumin çöker. Cam hunideki pamuktan veya kıvrılmış süzgeç kağıdından süzülür. Süzülenden, bir deney tüpünün üçte birine kadar konur. Üzerine, aynı miktarda sodyum hidroksit eriyiği konur. Üzerine, bakır sülfat, göz taşı eriği damlatılır. İdrarda şeker varsa, meydana gelen mavi bulanıklığın tekrar eridiği görülür. İdrar, koyu mavi olur. Bakır sülfat eriyiği o kadar damlatılmalı ki meydana gelen mavi, bakır iki hidroksit çökeltisi tüp çalkalanınca artık erimez olsun ve biraz bulanıklık görülsün. Çökelti çok olmamalıdır. Bunun için eriyi fazla damlatmamalıdır. Koyu mavi eriyik alevde ısıtılır. Kaynamadan önce sarı, bakır bir hidroksit bulanıklığı olursa şeker bulunduğu anlaşılır. Sarı turuncu bulanıklık yavaş yavaş hasıl olursa, şekerin az olduğunu gösterir. Kaynayınca hasıl olursa, şeker pek az demektir. Helvada, pastada ve tatlılarda glikoz bulunup bulunmadığı da böyle anlaşılır. Adi şekerle, sakkarozla yapılan tatlılar, sarı turuncu olmaz. Sağlam insanın idrarında şeker bulunmaz. İdrarın bir litresinde bulunan, glikoz miktarını bilmenin faidesi yoktur. 24 saatte çıkan şeker miktarı hastalığın derecesini ve perhizin nasıl olacağını gösterir. Hastalık olmayıp fazla gıdadan da glikozürü olabilir. Bunu anlamak için sabah aç karna 150 gram glikoz şekerinin 300 gram suda eriği birden içilir. Her saat idrarda şeker aranır. Şeker bulunursa Gıdadan olduğu anlaşılır. Karaciğerin şeker tutmadığını gösterir. Hafif diyabetler, gıda şartlarıyla sükûnet bulur. Orta derecedeki, sıkı perhizle idare edilir. Ağır şekli, sıkı perhiz ve ilaç ile ve yatakta tedavi ister. Bunları ayırt etmek için, kanda glikoz miktarını ölçmek, asidoz aramak, albumin üri aramak lazımdır. Asidozu anlamak için, İdrarda amonyak, aseton aranır ve akciğerlerdeki karbondioksit basıncı ölçülür ve kanın rezerv alkaleni tayin edilir. Sağlam insan idrarında 2 santigram aseton bulunur. Açlıkta miktarı artar. Kanda aseton ve diyasetik asit ve oksibütir asidi bulunursa asidoz denir. Asidoza yağlar çok, albüminler az sebep olur. Şeker ve nişastalı gıdalar ise asidozu azaltır. Asidozu olmayan şeker hastalarında açlık sağlam insanda olduğu gibi asidoz yapar. Asidozu çok hastada ise açlık asidozu azaltır. Asidoz komasında olana şekerli su içirilir, bir karbonatlı su içirilir, bir litre yüzde üç eriyi damara şırınga edilir. 11. Diare İshal halaya sık ve sıvı halde çıkılır. Önce karın ağrısı olur. İnsanı zayıflatır. Anemiye, kansızlığa sebep olur. Diyare birçok hastalıkların alametidir. Mesela anterit, bağırsak iltihabı veya mide sıkıntısı, hazımsızlık, zehirlenme veya mikroplu hastalık olduğunu haber verir. Perhiz de bu hastalıklara göre çeşitli olur. Mikroplu ishallerde sulu şeyler vermeli, fakat süt vermemelidir. Yalnız bağırsaklardaki mikroplardan veya asabi sebeple osmosun artmasından ise, taze kızarmış et, çiğ veya rafadan, az pişmiş yumurta, Pirinç veya arpa unundan yapılmış şeyler, ayva kompostosu, pişkin bayat ekmek verilir. Çiğ elma, havuç, keçi boynuzu yemelidir. Önce, bol su içilir. Kaynamış su, pirinç suyu veya maden suyu içirilir. Sonra, karbonhidratlı gıdalar verilir. Sütlü şeyler iyi gelmez. Süt yerine, sebze suyu verilir alüminyum veya bismütlü haplar verilir. Mikroplu ishalleri durdurmak için, siosteran drajeleri veya diarex hapları kullanılmakta ve iyi gelmektedir. Bağırsaktaki zararlı mikropları öldürmek için, sülfamisetin hapları çok iyidir. Sebze suyu, buğday, arpa, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru sebzelerden birinden 30 gramı, 3 litre suda 3 saat kaynatılır. Sonra 5 gram tuz konur, süzülür. 1 litre kalır ki, bir günde içilir. Malt pülasası da iyidir. Mikropsuz isal iki türlüdür. 1- Madde-i gayita, köpüklü, gazlı, selüloz parçaları, ve nişasta bulunursa, fermantasyonlu kolopati denir. Bunlara taze ekmek, patates, kuru sebze, hamur işi peynir verilmez. Tatlı da azaltılır. 2- gaita esmer, çok kokulu, amonyaklı ise, pütrefaksiyonlu kolopati denir. Unlu ve şekerli gıdalar verilir. Et suyu ve tavası verilmez. Beyaz et ve balık kebapları verilir. Az bal ve yoğurt verilir. Alkollü, baharlı, çay, kahve gibi tahriş ediciler verilmez. Lahna, karnabahar, domates, kabak, ıspanak gibi selülozu fazla sebzeler de verilmez. Salata, kereviz, havuç, enginar verilir. Günlük yumurta, olgun meyveler ve komposto verilir. Fermentasyona karşı kalsiyum bizmutlu tozlar verilir. Pütrefaksiyona karşı bizmutlu tozlar iyidir. Şiddetli ishalde albüminli su verilir. Bunun için 4 yumurta akı 1 litre suda çalkalanır. Biraz şeker ve çiçek suyu konur. Karın pamuklu veya yün f ile sarılmalıdır. Ağır hallerde yatmalıdır. 12. Tevessü-i Mide Mide Genişlemesi Boş olduğu zaman küçülmeyen mide demektir. Mideden çalkantı sesleri gelir. Yemeklerden sonra karın şişer. Geğirme, bol kay, kabz olur. Baş ağrısı yapar. Günde iki yemek yemelidir. Arada bir şey yememelidir. Gıda hacmi en az olmalıdır. Anormal fermantasyon, mayalanmalardan sakınmalıdır. O halde az su içmelidir. Gazoz ve gaz yapan sıvılar içmemelidir. Çiğ sebzeler, salata, çorba, sulu şeyler, mideyi şişiren her şey yasaktır. Kara ve kanlı et, konserve eti yememelidir. Yağlı balık, iç yağı, kuyruk yağı, yağsız peynir yememelidir simeko veya kompensan haplarını çiğnemek, gaza ve ağrıya karşı iyi gelmektedir. İyi pişmiş kırmızı ve beyaz et, nişastalı sebze püreleri, az miktarda pişmiş yeşil sebze, pişkin kızarmış ekmek, yumurta, şekersiz meyve kompostoları yemelidir. Açık çay, ıhlamur içilir. Büsbütün susuz kalmak doğru değildir. Yemek, İki türlü olur. Bir, 11'de ve 18'de iki kere yenir. Arada açlığa dayanamazsa çörekle bisküviyle bir açık çay içmelidir. İki, üç saatte bir hafif yemektir. Öğle ve akşam biraz kuvvetli olur. Yemek arasında sıcak su içmelidir. Sulu hiç yenmezse idrar yapılamaz. Mafsal. Eklem hastalığı olur. Yemeklerin midede toplanmaması, ağırlık vermemesi için, yemeklerden sonra yarım saat, sağ yan üstüne yatmalıdır. Hastaneye yatırmalıdır. 13. Asitli Dispepsi Mide salgısının artmasından hasıl olur. 1940'ta Berlin'de 13. olarak basılmış, Dr. Domarus'ün, Grundiris der inlerin meditsin kitabında diyor ki, Yemeklerden bir iki saat sonra, Midede ağrı, kazıntı, yanma, tazyik hasıl olur. Ekşi geğirmeler, ağızda, boğazda yanmalar, kabartılar olur. Bazen ekşi kusmalar olur. Midedeki hazım saatlerce sürer. İdrar alkali ve ekseriya bulanıktır. Asabî bozukluk olur ve vegetatif sinirlerin faaliyetleri artar. Spasmik kabz olur. Ekseriya, üzüntü, hüzn olur. Mide, duedonum ülserinde ve pilor stenozunda daralmasında ve müzmin appendisitte de asitli dispepsi hasıl olur. Mide ifrazını artıran yemeklerden perhiz edilmelidir. Tuzlu, baharlı, şekerli yemekler, et konserveleri, Ateşte, tavada kızartmalar, sirke, ekşi peynir, yoğurt, ispirtolu içkiler, hububat, ham meyveler, salata, koyu çay, kahve ve ıspanak, çiğ soğan gibi sebzeler ve tütün mide ifrazını arttırırlar. Proteinli maddeler faydalıdır. Süt bunların en iyisidir. Et yalnız suda haşlama olarak ve ufak parçalar halinde verilir yumurta içilir. Taze beyaz peynir, plasmon sanatogen verilir. Uzun zaman az tuzlu yenir. Yani günde 5 gram tuz kafiidir. Fazla miktarda karbonhidrat verilebilir. Mesela mısır unu, pirinç, patates püresi verilir. Yağ çok muafıktır. Çünkü mide ifrazını azaltır. Fakat yalnız tereyağı, kaymak Badem sübyesi vermelidir. Üç yemekten sonra birer kaşık zeytinyağı muvaffıktır. Bu kabza da mani olur. Her lokma ufak parçacıklar halinde olmalıdır. Az ve sık yemelidir. Çok ifraz ve kay halinde su ve sulu şeyleri azaltmalıdır. İstirahat etmeli ve tevekkül ederek üzülmemelidir. Bromlu ilaçlar alarak sinirleri teskin etmelidir. Magnezyum oksit, kalsiyum karbonat, sodyum bikarbonat, belladonlu ilaçlar almalıdır. Yatarken kalspat mahlulü litrede bir kahve kaşığı içmelidir. Yemek cetveli, sabah süt, beyaz peynir, kızarmış ekmek verilir. Öğle yemeğinden bir saat evvel bir bardak süt içilir. Öğle ve akşam yemekleri, Haşlama köfte, Haşlama et veya tavuk yahut balık, Yanmamış yağ ile makarna, pilav, İkinci vakti bir bardak süt verilir. Mide ülserine karşı çok iyi ilaç, 2 kudret narı doğranıp, Şişedeki bir kilo zeytin yağına konur. Şişe güneşte bırakılır. Birkaç hafta sonra sabahları, Aç iken, bir çorba kaşığı içirilip, bir saat hareketsiz, sırt üstü yatılır. Kudret narı, Momardika karantia, bol sanabli. Sarmaşık olup, çiçekleri küçük sarı, yaprakları çınar ağacının yaprağı gibidir. Meyvesi, üstü çıkıntılı yeşil hıyar gibidir. İçi beyaz ise de, kesilince kırmızı olur kırmızı çekirdekleri saklanıp, mayıs'ta dikilir. Bu yağ, basur içinde içilir. Derideki yaralara da sürülür. Tesil-ül Menâfî, 61'de diyor ki, biber gibi yakıcı, acı yiyince, midede yanma olursa, karha yani, ülser olduğu anlaşılır. Yalnız, saf bal ve taze ılık süt, Bol miktarda içmekle de şifa hasıl olur. 14. Asitsiz dispepsi Mide salgısında, asidin az olmasından ileri gelen hazımsızlıklardır. Midede hafif felç veya genişleme olabilir. Yemeklerden sonra, hazım bitinceye kadar, bir-iki saat midede ağırlık olur. Geğirme, helaya çıkma, pis kokulu olur. İshal, ateş nöbetleri, baş ağrısı yapar. Beden hareketleri, açık hava, kır hayatı iyidir. Mide üzerine masaj yapılır. Hiç süt vermemelidir. Mide, başka hiçbir şey kabul etmezse, o zaman süt vermek lazım olur. Her et verilir. İyi pişirmeli, kıyma ve püre halinde ve az vermelidir. Yumurta, rafadan, tavada pişmiş veya çorba içinde verilir. Yağsız balık, Barbunye, kalkan gibi verilir. Bayat kızarmış ekmek verilir. Nişastalı sebzeler püre halinde verilir. Yeşil sebze az verilir. Lahna, hıyar, domates, kuzu kulağı yasaktır. Yağsız, çok tuzlu çorba verilir. Çok tuzlu yemeli, baharat da kullanmalıdır. Tereyağı, kaymak, zeytinyağı yiyebilir. Tatlı meyve kompostosu, mayasız taze peynir, ekşili olmayan meyve reçeli, taze üzüm yiyebilir. Üzümün kabuğu ve çekirdeği çıkarılmalıdır. Açık kahve, çay, ıhlamur, papatya çayı, turunç çiçeği çayı içilir. Yemek, sabah, öğle, akşam yenir. Sabah ve akşam yemekleri hafif olmalıdır. Yemeklerden sonra yarım saat sağ yan üzerine yatmalıdır. Midede ve bağırsaklarda gaz toplanmasına karşı, sinir teskin edici, mesela belladonal hapa alınır. Gaz emici tozlar ve alüjel, simeko iyidir. Festal gibi maya tesiri yapan ilaçlarla, hazmı kuvvetlendirmek de fâhidelidir. Yemek cetveli Sabah, bir rafadan yumurta, hafif çay. Öğle ve akşam, et, sulu veya yağlı çorba, bir tabak, balık veya külbastı, biftek, sığır külbastısı, bonfile, but, piliç, beyin, dalak veya karaciğer kebabı, sığır eti söğüşü verilir. Sebzeler, patates, sebze püreleri, havuç, kereviz, ıspanak, pişmiş salata verilir. Pepsin ve klorür asidi verilir. Mesela, asidol pepsin tabletleri, bu işi görür. Hıçkırığı durdurmak için bir çorba kaşığı toz şekeri bir defada yutmak çok iyi geldiği 1972'de altı numaralı eczacılık mecmuasında yazılıdır. 15- Anterit Karn ağrısı Kalın bağırsakların hafif iltihaplanmasıdır. Bağırsak zarları bozulur. Asabi ve mafsal ağrılı kimselerde görülür. Bazen ishal, bazen kabz olur. Madde-i gayita katıdır ve bir yabancı zarla örtülüdür. Veca sancı vardır. Veca zamanında ateş yükselir, kaye eder. Asabiyeti gidermek için sabahları ılık 35 derecede hamam yapmalı, açık havada gezmeli, evde beden hareketleri yapmalı, kaza namazları kılmalı. 1- Mide ve bağırsakların yükünü hafifletmelidir. 2- Bu hastalara kabz çok zararlıdır. Kabz olmamak için mide ve bağırsaklar boş kalmamalıdır. Bunun için ekmek yemelidir. Kasap ve kümes hayvanları yenir. Taze ve yağsız olmalıdır. Kebap olmalı fakat kuru olmamalıdır. Konserve eti yasaktır. Erimiş tereyağı yiyebilir. Yağsız balık, pisi, alabalık, turna balığı, mezgit, karagöz balığı gibi yenilir. Nişastalı sebzelerin yağsız püresi yenir. Yeşil sebze güç hazm olur. Süt ve sütlü hiç verilmez. Süt, kaps yapar. Süt yerine sebze suyu verilir. Yumurta da kaps yaptığı için yasaktır. Pişmiş peynir az verilir. Maya peyniri hiç verilmez. Hamur işleri verilir. Pirinç, ekmek verilir. Fakat iyi pişmiş olmalıdır. Yalnız taze ve erimiş tereyağı konulabilir. Kekik ve turunç çiçeğinden başka, bütün baharat, tuz ve biber yasaktır. Şeker ve pasta az verilir. Olmuş meyve yenir. Tatlı meyve kompostoları verilir. Ayva, dut, çilek gibi daneli meyveler kabz yaptıklarından yasaktır. Su serbesttir. Açık çay, ot çayları serbesttir. Yağlı et suları ancak ekmek doğruyarak ve az verilir. Ağır hallerde sulu perhiz yapılır. Sebze suları verilir. Hafifleyince nişastalı pirinç unu verilmeye başlanır. Sonra patates, sonra umumi perhize göre yenir. Anterit için ve mikroplu, sancılı, kanlı ishal için en iyi ilaç, sülfaminsetin haplarıdır. Sülfaminsetin, sabah, öğle ve akşam, birer tane alınır. Süleymaniye Kütüphanesi, laleli kısmında, 3735 sayılı kitapta diyor ki, göbek ağrısı ve göbek kaçması ve göbekte su toplanmasına karşı, 10 gram şekeri, 20 gram sade yağ ile ezip, karıştırılır, içirilir. Yahut, de, Fak veya arhun denilen ak ve yumuşak tomlan mantarı, beletus kurutulup dövülür, bal mumu ile ısıtılır karıştırılır, soğunca göbek üzerine yaku olarak yapıştırılır. Yahut anason dövülüp sirke ile kaynatılır, süzüp yanmış şap ile hamur yapılıp göbek üzerine yakı yapılır gayet nâfîdir, tecrübe edilmiştir. Ağır bir şey kaldıran, raf gibi yüksek yerlere uzanan veya çok üzülenlerde, göbek kaçması hasıl olur. Göbek üzerine, parmak ile veya ayak topuğu ile bastırıldığı zaman, altındaki damarın atışı işitilmektedir. Göbeği kaçanın, damar atması işitilmez. Başı döner, midesi bulanır, İçine fenalık gelir, bayılacak gibi olur. Epigastralji denilen karın ağrısı olur. Kesiklik, halsizlik olur. Göbek kaçmasına karşı, sabah aç iken sırt üstü yatıp, göbek açılıp, üzerine iki kat bez ve bunun üzerine kaynar su dolu, dibi geniş çaydanlık oturtulur. Sapı bezle tutulur, üzeri yorganla örtülür öyle yarım saat yatılır. Göbek yerine gelinceye, yani damar atması duyuluncaya kadar, birkaç sabah buna devam edilir. Fevâid-i Osmaniye'deki mıska da iyidir. 16. Gastrit, mide nezlesi, iştahsızlık, kirli dil, ishal, sancı, göbek altında ağrı, 39 derece ateş olur. Hastalığı anlamak için radyoloji veya gastroskopi yapmalıdır. Her şeyden önce çürük dişleri tedavi etmelidir. Soğuk su iyidir. Azar azar sık sık içilir. Karbonatlı su karıştırılmış süt içilir. Birkaç gün sonra soğuk et suyu verilir. Sonra yumurta sarısı daha sonra az pişmiş et verilir. Her türlü sebze, kahve, çay, baharlı, alkollü şeyler, karbonatlı sular, aspirin yasaktır. Penergam iyi gelmektedir. Mide ağrısını kesmek için gastrogut suya damlatarak verilir. kitab ı Rahme ediyor ki, Müsavi miktarda kereviz, hulbe tohumları ve kimyon kavrulup toz edilir. Aç karna su ile içilir. Yeşil nane, toz toz edip, ekmek hamuru ile yoğrulur. Mide üzerine konur. 17. Gut, nekriz Gıdalarla alınan nükleoprotein maddelerinin hazmolunamamasından meydana gelir. Vücuttaki mayaların tesiriyle bozulup parçalanarak, ürik asit haline dönerler. Sağlam insanda, asit ürik dokularda parçalanır. En çok, karaciğerde parçalanır. Parçalanmayan kısmı, idrar ile dışarı atılır. Nekris hastasında, ürik asit maddesi kanda toplanır. Bu, ürisemi hali idrarla atılamadığını gösterir. Bunun sebebi, bu asidin, suda az eriyen, izomer bir aside dönmesidir. Sağlam insanın kanında ürik asit, litrede 2 ile 5 santigram arasındadır. Nekrose ve böbrek taşı olandaysa, bir litre kanda 7 ile 12 santigram arasında olur. Önce ayak baş parmağında ve tabanda şiddetli ağrı kriz olur. Kriz geceleri artar, sabah azalır. Ayak baş parmağı kızarır, şişer, deri parlar. Hastalık yerleşince krizler, veca ve sızlama başka mafsallara eklemlere yayılır. Şişer, şekilleri değişir. Halsizlik, baş ağrısı, böbrek taşı, damar hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı hasıl olabilir. Kriz olan yer, hiç hareket etmeyecek. Sülük koymamalı. Tentürdiyot ve yakık kullanmamalıdır. Kuru fanileyle, ile, pamukla sarmalıdır. Büyük mafsal şişerse, çok temiz iğneyle su almalıdır. Veca kesilir. Eskimiş hallerde beden hareketleri yapılır. Ilık su banyosu, friksiyon, masaj yapmalıdır. Ağrı zamanında yemek vermemelidir. Bol içecek vermelidir. Her yarım saatte bir olarak günde 2-3 litre içmelidir. Kiraz sapı, keten tohumu, çayır güzeli, mısır püskülü çayları içilir. Limon suyu, şerbetler, sebze suları içilir. Nöbet atlatılınca, yağsız süt, iki litre süt, bir litre arpa suyu verilir. Hafifleyince komposto, daha sonra prasa çorbası veya patates çorbası, nişasta, pişmiş salata verilir. Daha iyi olunca, ete başlanır. İçecek olarak, limon suyu verilir. Her gün, ihtikan, Lavman yapılır. Ağrı nöbeti bitince, müsil verilir. Nöbet olmadığı zamanlarda, karışan başka hastalıklar tedavi edilir. Yasak olanlar. Fazla et, unlu, oksalik asitli, asetik ve laktik asitli, proteinli gıdalar yasaktır. Ciğerci etleri, karaciğer, böbrek, beyin, dalak yasaktır. Av etleri, konserve etleri, yağlı balıklar, az pişmiş ekmek, kakao, çay, kahve, çikolata, nişastalı sebzeler, nohut, fasulye, bezelye, bakla, mercimek, yasaktır. Hamur işi, az yiyebilir. Kuzu kulağı, ravent, yeşil fasulye, tere, patlıcan, mantar, kereviz, kakao, şalgam ve sirke, süt, yumurta, alkollü meşrubat yasaktır. Çikolata, Antibiyotikler ve B-12 yasaktır. Zararsız Olanlar Balıklardan Pisi, Dil, Kalkan, Merlan, Mezit, Stronkilos, Su Tavuğu, Taze Morina, Kaya Balığı, Turna, Tatlı Suhanyası, Ala Balığı, Piliç Yiyebilir. 28. Sırada Bildirdiğimiz Zayıfleme Perhizi Yapılmalıdır. Sebzelerden patates, havuç, hindiba, çiğ veya pişmiş limonlu salata, yer elması, enginar, karnabahar yiyebilir. Domates ile ıspanak az yemelidir. YEMEK cetveli. Sabah, süt, kızarmış ekmek, tereyağı, öğle, turşu, turup, domates, patatesli külbastı, makarna, pişerek yapılan bir peynir, Meyve kompostosu, bisküvi, 100 gram kızarmış ekmek. 16'da hafif çay, tereyağlı çörek. Akşam sebze çorbası, pirinçli pişmiş salata, portakal, 100 gram ekmek, en sonra sıcak bir ot çayı içilir. İlaç olarak, sodyum salisilat, aspirin, atofan, kolsisin komprimeleri verilir. Butazolidin drajeleri, sodofan iğneleri verilir. Eczanelerde bulunan benemit hapları, yahut A C T H B ile iğneleri, Amplivix ve zilorik tabletleri çok iyi gelmektedir. Devamlı incir yemelidir. Nekris hastalığını mafsal romatizmasıyla karıştırmamalıdır. Mafsal romatizması mikroptan veya zehirlenmeden olur. Toksik ise, antibiyotik ve sülfamit verilir. İkincisinde, nekriz tedavisi yapılır. Her çeşit romatizma ve sinir ağrıları, bel, kol ve boyun tutulması için, bir santimetre, finalgon veya bengay merhemiyle olmak çok iyi gelmektedir. 18. Kum sancısı Hücrelerde, Gıda maddelerinin noksan yanmasından kum hasıl olduğu gibi azotlu maddelerin noksan parçalanmasından da asit ürik komu hasıl olur. Böbreklerde şiddetli veca olur. Ağrı bel ve karına yayılır. İdrarı az, bulanık, bazen kanlıdır. Kay olur. Ürat bulunan idrar sarı kırmızı olur. Isıtınca ürat eriyip berrak olur soğunca tekrar bulanır. Ürik aside en az yapan süt, yumurta, yeşil sebze ve tatlı meyvelerdir. Bilhassa kuru incir çok faydalıdır. En çok yapan ise genç hayvan etleri, jelatinli etler, baş, ayak, deri, ahşa, beyin, karaciğer, böbrek, işkembedir. Bunlarda çok nüklein vardır. Nükleinin parçalanmasından ürik asit kolay meydana gelir. Ekmek ve et de oldukça ürik asit yapar. Yasak olanlar Genç hayvanlar Dana, güvercin palazı, kuzu, oğlak, genç kuşlar, piliç yasaktır. Jelatinli etler Dana başı, paça, peltelenmiş et suyu, İç organ etleri Beyin, böbrek, dalak, Karaciğer, işkembe, sucuk, konserve etleri, mantar, çikolata ve ekşi meyveler, sıcak meşrubat, sıcak kompres koymak yasaktır. Ekmek, sebzeler, mercimek, fasulye, bakla, bezelye az verilmelidir. Verilecek yemekler: Büyük hayvan etleri, sığır, koyun, taze av etleri, tavşan gibi kümes hayvanları, çok taze balık Soğuk süt, yumurta verilir. Yeşil sebze, patates, tatlı meyve, bilhassa kuru incir verilir. Taze peynir verilir. Kahve, gazoz yasaktır. Hafif ılık çay verilir. Her gün 2-3 litre bol su içmelidir. Limon suyu ve mide sodası vererek idrarın asitliği azaltılmalıdır. pH 6'dan aşağı olmamalıdır. İlaç olarak piperazin A.C.T.H ve kortizon iğneleri faydalıdır. Süleymaniye Kütüphanesi Laleli kısmında 3.735 sayılı kitapta diyor ki: 3 gün, beşer gram raven di tozu yutunca, incir, mesane taşını eritir ve idrar yollarını temizler. Akkavak yaprağını çay gibi hazırlayıp içmek de böyledir. Kadın sütü, Bal ile karıştırılıp içilirse, mesanedeki taşları eritir. Almanya'da yeni yapılan, Nieron adındaki haplar, böbrek taşlarını parçalamakta, bunları ve kumları dökmektedir. Bu ilaç, günde üç defa, yemeklerde birer hap alınmaktadır. İçinde, Verjedor denilen, altın kamış otunun çiçeği ve Ammi denilen, mısır anasonu meyveleri, ve sakifraj denilen taşkıran otu ve suçi denilen aynı safa otu ve bugran denilen kayışkıran otunun kırmızı çiçekleri ve garanş denilen kök boya kökü vardır. Bunları kaynatıp suyunu içmekte taş ve kum düşürür. 19. Oksalat kumu Çok sebze yemekten hasıl olur. Bilhassa oksalat. Hummaz bulunan sebzeler yasaktır. Kuzu kulağı, ıspanak, beyaz fasulye, semizotu, elma, armut, frenk üzümü, ahududu, kiraz, vişne, çilek yasaktır. Domatesin zararlı olmadığı anlaşılmıştır. Biber, çikolata, kakao yasaktır. Mesane ve böbrek hastalığı yoksa her et, bilhassa beyaz et verilir. Kepeksiz beyaz ekmek yemelidir. Sultan IV. Muhammed Han zamanında hakim başı iken 1081 (Miladi 1669)’da Yenişehir’de vefat eden Doktor Salih Efendi’nin Gayetül İtkan kitabını Mustafa Ebu Feyz Efendi 1141 (Miladi 1728)’de Arabiden Türkçe’ye tercüme ettirerek Nüsetül Ebdan adını vermiştir. Gayet güzel hat ile yazılmış ve 850 sayfa olan bu kitabın bir nüshası, Türkiye Gazetesi kitaplığında mevcuttur. Bu kitapta diyor ki, Böbrek taşı yapan gıdalardan perhiz etmelidir. Taş hasıl olmasını men eden şeyler yemelidir. Buzağı eti ve oğlak eti, yumurta sarısı, kaya balığı, fıstık, acı badem, şam fıstığı, zerdali ve kayısı çekirdeği, incir, siyah nohut yemelidir. Ebe gümeci, maydanoz, kuşkonmaz, hindiba yemelidir. Yemeklere taçın koymalıdır. Tatlı yemelidir. Ayda iki kere müsil almalıdır. Müsillerden, hıyar ı şembih, kudret elvası, gül şurubu, rağvent, terementi münâsiptir. Kırım tartarı raventli şekerle vermelidir. Böbrek taşına karşı en iyi ilaç terementidir. Taşları paralar. Terementi dört gram ve rağvent 1 gram, tarçın yarım gram, meyan kökü ve altın otu yani ipeka yirmişer santigram hap yapıp haftada bir kere bir gram vermelidir. Sarı sabır 1 dirhem ve rağvent ile garikon birer buçuk dirhem ve mahmude yani skamone on iki santigram ve tarçın, sümbül ve müstakiden yani damla sakızından meyan kökünden yirmişer santigram kafi miktar ile hap yapılıp haftada bir kere bir dirhem verilir. Yahut dört gram hıyar şembih balını iki gram terementi ve yarım gram meyan kökü, kafi miktar şeker ile karıştırıp, bir defada içmelidir. Taşı parçalamak için, sassafras ağacı kabuğu, taragyon, yani peninle zamkı, maydanoz, raziane, ventilla, turup, betonika, yani yer pırasası, baldırı kara, yer sarmaşığı, yapışkan otu, altın otu, katır kuyruğu çiçeği, sarmaşık tohumu, acı badem, karan ohud, çekirdeği, ağaç kavunu çekirdeği, kâkûne, yani güvey feneri veya frenk kiyasemini, terementi, kâhrübâ, kırım tartar tuzu, tuz ruhlusu, zaç yağlısı, ağaç kavunu, limondan herhangi birini vermelidir. Terementiden cevz kadarını şekerle veya menekşe şerbetiyle içmek çok faydalıdır. Tecrübe edilmiştir. Terementinin taş düşürdüğü, Fransızca tıp kitaplarında da yazılıdır. Yer sarmaşığı çayını veya tozunu her sabah kullanmakta çok faydalıdır. Her sabah, 12 adet arı ar yani ardıç tohumu yutmak ve hatmi kökünü üzümle kaynatıp içmek ve incir yemekte çok nafiidir. Tecrübe edilmiştir. Tesilül Menafile 27 ve 153. sayfelerinde diyor ki böbrek taşını parçalamak için şekerli karpuz suyu içmelidir. Mantar kaymak her ise yani keşkek, cübün yani beyaz peynir, balık, pelte ve sütlü şeyler böbreklerde taş ve kum yapar. Bunları yememelidir. Tuzlu, kireçli su içmemelidir. Bayat et, sığır, tavşan eti, pirinçli yemekler yasaktır. Kara nohut suyu veya tarçın suyu veya mahlep yani andız otu, anason ve kimyon ve hulbe, yani buy tohumu yenir veya suları içilirse ve çemen ekmek ile yenirse, böbrekteki ve mesanedeki taşları parçalayıp döker. Siyah turup rendelenip sıkılır. Suyu aç iken birer çay bardağı birkaç gün içilir. Büyük küçük taşları eritir. Tecrübe edilmiştir. Hulbe, dört defa su ile kaynatılır. Her defa suyu atılır. İnce toz edilip, Havanda kuyruk yağı ile karıştırılır. Hafif ısıtılıp, içine yüzerlik tohumu tozu ve şeker karıştırılır. Cilde sürününce, Mafsal ağrısı, şiş, öksürük, Karın ağrısı, yara ve çıban iyi olur. Yenirse idrar söker. Böbrek taşlarını parçalar, öksürüğü keser tescil kitabını, hakikat kitabevi bastırmıştır. Sabahları aç iken, bir fincan zeytinyağı içmekte, kum döker. 1972'de Paris'te basılmış olan, Diksiyoner Pratik Terapotik, kitabında, magnezyum, vitamin B6, aspirin, blu tavsiye etmektedir. 20. Hemofili, kanama, Kendiliğinden veya yaradan, çibandan kan akmasıdır. Irsi veya sonradan olabilir. Bazen, deri altındaki damarcıklardan akar. Bazen, mafsal yerlerine akar. Ekseriya, burun, diş etleri kanaması o kadar çok olur ki, ölüme sebep olabilir. Bağırsak ve rahim kanaması nadir görülür. Kanın al yuvarları azalmıştır. Formül lökositler normaldir. Kanın pıhtılaşma kabiliyeti azdır. Kanda hematoblast sayısı artmıştır. Sahil yerlerde oturmalı, kuvvetli yemelidir. Taze ve kanlı et yemelidir. Kemik suyu, sığır ayağı haşlaması vermelidir. Bunlarda jelatin çoktur. Kanın pıhtılaşmasını arttırırlar. Taze buğday, çavdar ekmeği, Bulgur yemelidir. Mısır yasaktır. Yeşil sebze çok yemelidir. Bilhassa, taze ıspanak, sirkeli salata yemelidir. Ekşi meyve iyidir. Trenk üzümü, ahududu, kiraz, limon, portakal yemelidir. Konserve, salamura, tuzlama yasaktır. Suyu ve her şeyi az içmelidir. Burun kanamasında başı geriye eğmemeli, oturup ileri eğmelidir. Burun deliklerini birer birer silmelidir. Baş ve şehadet parmaklarıyla burnu sıkmalıdır. Bir pamuğa kan kesici toz serpip burna sokmalıdır. İlaç olarak her iki ayda bir deri altına 20 santimetre küp serum zerk edilir. Deri kanamalarında önce Tuzlu su ile yıkayıp temizlenir. Sonra trombas ravzıl denilen kutulardaki ampuldeki sıvı şişe ağzı kesilip şişeye dökülür. Çalkalayıp iyice eritilir. Gazlı bez veya pamuk bununla ıslatılıp kanayan yere konur. Buruna sokulur. Kanı keser. İki ampullü kutu halinde satılmaktadır. Bayer'in manetol, ampulleri, erimiş, hazır olarak satılır. Daha kolay kullanılır. Beş ampullük kutu halinde satılmaktadır. K vitamini bulunan ilaçlar, mesela, Vitabiol K'da fâidelidir. Hemeroid denilen kanlı basurda, makattan az veya çok kan akar. Basur kanına karşı en iyi ilaç, perhizdir. Baharat, biber, kabuklu hayvanlar, midye, tahan, tahin, bayat av etleri, domuz eti, alkollü içkiler ve tavada, yağda kızartmalar, çay, kahve ve soğuk su yasaktır. Unlu, az yemelidir. Ekmek ve patates zararlıdır. Selülozu çok gıdaların hazmı güç olur. Bunun için lahna, karnabahar, kuzu kulağı, ıspanak, domates, helvacı kabağı, pırasa, kuşkonmaz, yememelidir. Taze yumurta, komposto, reçel, peynir, şeker, ılık meyve suyu, tereyağı, yağsız balık, taze et, sebze, meyve yemelidir. Çok istirahat etmelidir. Üzüntü, uykusuzluk ve dimai yorgunluk, ve soğuk meşrubat, basura zarar verir. Hafif müsil olarak, ravent, podofillin, hint yağı vermelidir. Müsil tuzları kullanmamalıdır. 32. sayıdaki, prostat perhizine uymalıdır. Üzüm iyidir. Her gün sıcak su ile yıkanmalıdır. Kanı ve ağrıları kesmekte, at kestanesi, marondint, çok faydalıdır. At kestanesi, romatizmaya da iyi gelmektedir. Birinci Sultan Mahmud Han'ın sertabibi olan Hayati Zade Muhammed Emin Efendi'nin veli aht üçüncü Osmana verdiği basur hapı faide vermişti. Şöyleydi: Kara ile mirobalan bir gram, sarı heliyle bir gram, beliyle veya belileç bir gram, makul ezrak, bidelliyum denilen zamk, altı gram, toz edilip, pırasa ile kaynamış su ile hamur ve yirmi hap yapılır. Her gece yatarken, iki hap yutulur. Yahut, elli gram, kara heli ile, kahve gibi kavrulup, el değirmeninde toz edilir. Yatarken ve sabah aç karna, birer gram yutulur. İsal yapıp, pis kanları çıkarır. Bir daha kan gelmez. Ağrı kesilir. Nüsetül ebdan sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, basur, akmaz ise, pis kana akıtmalıdır. Yer fesleyeni, yapışkan otu, sığır dili, incir yaprağı, buhur meryem kökü, yani, sislame, kantaryon-ı sagir, kaynatıp içilir veya buğusuna oturulursa, kanı akıtır. Basurun ağrısını kesmek için, makat üzerine, kavak, populeum, merhemi sürülür. Bu merhemin, kavak tomurcuğundan nasıl yapıldığı, Fransızca formüllerde yazılıdır. Tereyağı ve gül yağı, sekizer dirhem, esfidaç, yani üstübeç, dört dirhem merhem yapıp sürmek de faydelidir. Menekşe yağı ve gül yağı ve pamuk tohumu merhemi de iyidir. Ebegümeci yaprağı, papatya ve sığır kuyruğu, yani boillon blanche yaprağı ve keten tohumu su ile kaynatıp lapa yaparak sürmek veya oturmak oturmakta ağrıyı keser. Tesirin menafide sıcak şey beze sarılı sıcak ince tuğla üzerine devamlı oturmak ağrıyı ve şişleri izale eder yazılıdır. Çok okuyanlarda, çok düşünenlerde makattan gelen kan faidedir. Dimağa toplanan kanın tazikini azaltarak beyin kanamasına mani olur kaba etler arasına pamuk koyup yatılırsa, bu kan kesilir. Kan kusmada hareket ettirilmez. Buzlu bir şey içirilir. Vitamin K, kardeş kanı, kan kesicidir. Antikoagülan ilaçlar çok iyi, fakat tabip nezareti lazımdır. 21. İkter Kataral Safra yolu nezlesiyle sarılık Deri ve zarlar, gözler, sararır. Çünkü safra, kana karışmıştır. Safra yolu, az çok tıkanarak, safra yolunun spazmından veya nezlesinden, mikroplanmasından hasıl olur. Bağırsaklarda, her zaman bulunan mikroplar, safra yoluna geçerek, safra yollarında infeksiyon, fesat yapmasıyla olur. Bazı ilaçların çok kullanılması da karaciğeri bozmaktadır. Sülfamitler ve bazı antibiyotikler böyledir. İdrar koyu renklidir. Gaita, renksizdir veya çok boyalıdır. Nabız yavaştır. Kaşıntı ve hazımsızlık kay ve kanama olur. Sağlam insanda safra boyaları, bağırsakta redüklenerek idrobilirubin, ve ürobilin haline döner. Safra bağırsağa gelemezse ürobilin hasıl olmaz. Bu hali ise nadirdir. Sağlam idrarda çok az ürobilin bulunur. Sarılıkta miktarı artar. Sağ böyürde ağrı olunca idrarda safra boyası bilüribin aranır. İdrarda bilüribin bulunması kana geçtiğini sarılık olduğunu gösterir. İdrarda safra tuzları bulunur. Buna boya ve tuz sarılığı denir. Bu sarılıkta kanda kolesterin miktarı artar. İdrarda safra tuzları yoksa yalnız boya sarılığıdır ki safra ile ilgisi yoktur. Sağlam insan kanında bilirubin yoktur. Bazı kimselerde az bulunur ve bozukluk yapmaz. Safra yolu tıkanınca, kanda birikir. Elli binde biri olunca, idrara geçer. Safra kesesi kuvvetsiz ise, safra söktürücü maddeler verilir. Taze tereyağı, kaymak, yumurta sarısı, zeytinyağı verilir. Yağlı, tavada kızartma, baharat, alkollü içkiler, kahve, çay verilmez. Tavada kızartmalar çok zararlıdır. Spazm sebebiyle olan sarılıkta, safra söktürücüler verilmez. Süt, kaymak, tereyağı, iç yağı, zeytin zeytinyağı, yumurta, fırında pişmeler, yağlı balık, pastalar, ceviz, fındık, badem gibi yağlı meyveler, çiğ portakal ve şeftali verilmez. Buz kopan, tribrom gibi antispazmodik ilaç verilir. Et ve yağ yenir. Sebze suyu, sebze püresi ve yeşil sebze yenir. Hamur işi verilir. Süt az verilir. Yumurta yasaktır. Süt, fermantasyon yapar. Pişmiş meyve verilir. En sonra, iyi pişmiş et yenir. Alkali, bikarbonatlı su içmeli, her gün müsil vermelidir. Her sabah, aç karna, bir su bardağı serin suda, bir kahve kaşığı dolusu, Kalsiyum tuzu eritip içmelidir. Safra yollarına açar. Yarım gram sodyum salisilat ve yarım gram sodyum bikarbonat karışımı paketlerden her gün 3 adet su ile yutmalıdır. Safra söker. Karaciğeri kuvvetlendirmek için bilsan veya metikodin, dikoliyum yahut sülfarlem veya tercihan fosepar hapları vermelidir. Bilagit hapları, boldo otunun yaprakları kaynatılıp içilirse, safra yollarını açar ve hazmı kolaylaştırır. Hazmı kolaylaştırmak için ve gaz için festal hapları da iyidir. Kaşınan yerlere, salta losyonu veya sirkeli su sürmelidir. Dokserjan veya poleramin hapları almalıdır. 22. İkter hemolitik. Boya sarılığı. Karaciğerde bir bozukluk olmadığı halde kan boyalarının değişmesi demektir. Çok defa zararsız ise de vahim sarılığa ve kansızlığa dönebilir. Dalak şişebilir. Hemati al yuvarlar, çabuk harap olur. İdrarda ürobilin bulunur. Deri saman sarısıdır. Gayta, çok renklidir kaşıntı yoktur. Kanda kolesterin normaldir. Yani 1,2 gram ile 1,8 gram arasındadır. Kolesterolü bol şeyler yemelidir. Verem hastasının perhizine bakınız. Sıcak su banyosu, friksiyon iyidir. Açık hava, istirahat ve çelikli şuruplar ve karaciğer hülasası verilir. 23 vahim sarılık mikroptan ileri gelir bulaşıcıdır kalp çok zayıflar her şeyden önce kalbi kuvvetlendirmelidir kendiliğinden zehirlenmeyi önlemelidir bunun için bağırsakları soğuk su ile yıkamalıdır çok su içmelidir yatakta istirahat lazımdır çok miktarda ekstra hepatit yani karaciğer hülasası ve K vitamini ve kortizon verilir. Hastalığa yakalanmamak için eller, çamaşırlar ve hela temiz olmalıdır. Kalçaya gamma globulin yapmak bir ay korumaktadır. 24. enfeksiyon, sari hastalıklar. Bulaşıcı hastalıklarda sindirim organı zayıftır. Kolay hazm olan şeyler verilmezse bağırsaklardan kana mikrop girer. Bunun için süt perhizi verilir. Süt de ağır gelirse sebze suları, hububat suları verilir. Sütlü çay, sütlü kahve de verilir. Hastanın ateşi tabii hale 37 dereceye düşünce yumurta ve bol et verilir. Mesela beyin, dalak, çikolata bonfile, piliç, dana gibi kolesterini bol şeyler, günde bir kere verilir. Sonra, sütlü, tereyağlı hububat püreleri verilir. Püre ağır gelirse, muhallebi, sütlaç, nişastalı pelte verilir. Az miktarda ve sık sık yemelidir. Yağlı et suyunda kuvvet verici tuzlar vardır. İdrarda albümin yoksa, karaciğer ve kalp yıpranmamış ise verilmelidir. Bulaşıcı hastalıklar ateş yapar. Ateşi düşürmek için piramidon veya optalidon veramon hapları verilir. Mikropları öldürmek için ultradizain veya diazinol gibi haplar veya antipen penisilin iğnesi yapılır. Dürenat, CP3 ve Sülfa beş 5 hapları çok iyidir. Sari hastalıklardan korunmak için aşı, serum yaptırmak, antibiyotik, sülfamit kullanmak lazımdır. Doğar doğmaz BCG verem aşısına, 3 aylık olunca kaba kulak, 5 aylık olunca diğer aşılara başlanabilir. Yapılan aşılar sıhhat karnesine yazılmalıdır. Cilt ve böbrek hastalığı geçinceye kadar hiç aşı yapılmaz. Bir aşı yapılırken başka aşı yapılmaz. Sâri hastalığa yakalanmış veya yeni kurtulmuş olana aşı yapılmaz. Aşıdan ateş olursa aspirin verilir. Cilt kızarır, şişerse alkollü bez, kompres konur. İnsan kanının gamma globulin maddesi, Sarı hastalıklar ve alerji halleri için aşı olarak kullanılmaktadır. Her 20 günde bir yalnız adeliye yapılır. Çiçek aşısı 4 ile 12 ay arasında yapılmalıdır. Aşıdan 4 gün sonra kızartı, papule, 6. günde kabarcık, vesikule, 8 ila 11. günlerde kayh, cerahatlanma Pustule ve ateş, bezlerin şişmesi, adenit ve 15. günde kabuk hasıl olur. Ateşini atmaması için çiçek aşısını yaz aylarında yapmamalıdır. Kabuk 21. günde düşer. 7 ve 21 yaşlarında ve salgın zamanlarında tekrar aşılanmalıdır. Ekzemalı kimselere ve lösemiklerde çiçek aşısı yapılmamalıdır. Çiçek aşısı, 1176, miladi 1762'de, Müslüman Türkler tarafından keşfedildi. 1211, miladi 1796'da, Jenner bu aşıyı Avrupa'ya götürdü. Haksız olarak, çiçek aşısını bulan kimse, ünvanını aldı. 25. Eksama kaşıntılı, Kanlı, deri yarasıdır. Sulu veya kuru olur. Çabuk veya yavaş meydana gelir. Deri kızarır. Su, cerahat akar. Kabuklanır. Bir yerde olur veya bütün deriyi kaplayabilir. Hazım bozulur. Kısa ateş yapar. Çok acı kaşınabilir. Bedenin her yerinde olabilir. Hastanın alerjisi, ve alerjiye sebep olan şey aranmalı, bunlar yok edilmelidir. Yapılan testlerle, kati teşhis elde edilememektedir. Soğuktan korunmalıdır. Rivanol, binde bir eriğiyle ıslatılmış bez sarmalıdır. Su, temas etmemelidir. Mide ve bağırsak zarlarından, zehirlenmeyi önleyecek perhiz yapmalıdır. Mide bağırsak zarları ile, Dış derimiz arasında, Sıkı bağlılık vardır. Mide ve bağırsaktaki bozukluklar, Dış derideki gösterileriyle tanınabilmektedir. O halde, Eksama, Sivilce, kaşıntı, sedef hastalığı, Deri yağlanması, Çıban pürürigo, Kaşıntılı kabarcıklar, Deri kaşınması, Kurdeşen ve baras gibi, Cilt hastalıklarında, Sindirim yollarından, biraz zehirlenme yapabilecek gıdalar yasak edilmelidir. Midede, bozuk asitler meydana gelmesine sebep olacak gıdalar da yememelidir. Çok kimseler, balık, çilek ve haram olan midye gibi maddelere karşı hassas olur. Böyle şeyler verilmemelidir. Yavaş yavaş ve iyi çiğnemelidir. Yağsız, kızarmış et, piliç kebabı, patates, Hamur işi, pirinç, yağsız pişmelidir. Sebze, yağsız pişmeli, yerken taze tereyağı koymalıdır. Pişmiş veya çok olgun meyve yemelidir. Yağlı ve yağda kızarmış vermemelidir. Lahna, baharat, salça, turşu, mayalı peynir, çikolata, alkollü içkiler yasaktır. Anti-İslamini kaplar, tedaviye yardımcı olmaktadır. On binde bir permanganatlı su ile yıkamalıdır. Kunfüs yani kirpi eti yemenin, yukarıda yazılı cilt hastalıklarına ve gelincik yani fil hastalığına iyi geldiği Hayatül Hayvan kitabında yazılıdır. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde, kirpi yemek haramdır. Hasta, diğer iki mezhepten birini taklid ederek yiyebilir. Kirpi suya konur. Başını sudan çıkarınca boynu kesilir. 26. Migren Yarım baş ağrısı Zafiyetten ileri gelir. En çok sinirleri, hücre sindirimi zayıf olanlarda görülür. Başın yarısı şiddetli ağrır. İştihasızlık, kay ve kabz olur. Ağrı durunca hiçbir şey yoktur. Gıdaların parçalanmasından hasıl olan zehirleri dışarı atamaz. Bazı insanlarda yumurta, süt, balık, peynir ve bazı gıdalardan birine karşı anafilaksi hassasiyet vardır. Bunu yiyince baş ağrısı ve öteki alametlere hasıl olur. Albuminli gıdalar yasaktır. 3 yemekten 1 saat önce yarım gram pepton vermelidir. Albümine karşı anafilaksiyi önler. Deriyi her gün ılık su ile oğmalı haftada iki kere ılık su ile hamam yapmalıdır. Hazımsızlığı önlemelidir. En iyisi sebze perhizi yapmaktır. Sebze çorbası, püresi vermelidir. İyi pişmiş kırmızı et veya suyu verilebilir. Beyin, paça verilmez. Yağsız balık, Meyve yemelidir. İyi pişmiş, kızarmış ekmek, Az yemelidir. Yasak olanlar, Yumurta, turşular, Av hayvanı, hamur işi, Salata, peynir, Çörek, kızartmalar, Baharat, kaymak Ve tereyağı yasaktır. Süt, çok defa iyi gelmez. Kahve, çay, Alkollü meşrubat vermemelidir. Deri altına, Histamin yapılması birçok hastaya iyi gelmektedir. Kalsiyum bileşikleri tedaviye yardımcı olmaktadır. Bellergal hapları da iyi gelmektedir. 27. Nevrasteni. Sinir hastalığıdır. Sinir sisteminin hepsi bozuktur. Çok yorulmaktan, sıkıntı ve heyecanlardan olur. ırsi de olur ağır hastalıktan kalkınca da, ağrıza olarak kalabilir. Yorgunluk, yataktan halsiz kalkmak, başın tepesinde ağrı, gelip geçici ağrılar, evham, korku halleri, hazm zafiyeti, bağları gevşeyerek bağırsakların düşmesi, kabz, hafif uzun süren bağırsak nezlesi, unutkanlık, umumi zafiyet, halsizlik, Damarları açıp büzen sinirlerin zafiyeti görülür. Yüzü birdenbire kızarır veya solar. Elleri, ayakları soğur. Bazen çok terler. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı, yürek sıkıntısı olur. Duş, hamam, uğuma iyidir. Zihni ve bedeni istirahat lazımdır. Tembih edici, harekete getirici, ve hazmı güç gıda yememelidir. Açık yerlerde oturmalı, teselli edici, kuvvet verici kimselerle konuşmalıdır. Fosfatlı, çelikli gıda ve ilaç vermelidir. Sabah gevşekliğini gidermek için validolu, şekere üç damla damlatıp her sabah yemelidir. Kına kına ile kuru üzüm kaynatıp yemeklerden yarım saat önce içmelidir. Anksiyete denilen korku, sıkıntı için tranquilisan haplar iyidir. Bromür, afyon ve morfin vermemelidir. İberol hapları kanı ve sinirleri kuvvetlendirir. Ruhi tedavi, nasihat çok faydalıdır. Her gün yarım saat istirahatten sonra ılık banyo yapmalı, sonra gezmelidir. Yayla hayatı iyidir. Deniz iklimi iyi gelmiyor. Elektrik tedavisi de iyidir. Gaz yapıcı şeyler yememeli, gazoz içmemelidir. Kahve ve tütün içmemelidir. Her gün çok defa Estağfirullah min külli ma kerihallah okumalıdır. 28- Şişmanlık Şişmanların yüzde otuzu şeker hastalarıdır. Ağırlığı normal ağırlıktan %10'dan fazla olan kimseye şişman denir. Boydan 150 santimetre çıkarıp kalan dörde bölünür. Bölüm yüzden çıkarılır. Kalanın boydan farkı tabii ağırlığı gösterir. Kadının tabii ağırlığı erkekten birkaç kilogram azdır. Boza, şira gibi mayalanmış şeyleri içmemelidir. Yağ yapan maddeleri. Şekerli, unlu şeyleri yememelidir. Tuzsuz yemelidir. Tuz, iştaha açar. Diğer maddeleri az yiyebilir. Sıkı perhiz yapmamalıdır. Zafiyete sebep olup, hazım da bozulur. Bu da, kendi kendine zehirlenme yapar. Latif şeyler yemelidir. Yalnız süt veya sebze perhizi yapmamalıdır. Beş türlü perhiz vardır. A- çok yiyenlerin perhizi Günde iki kere yemelidir. Bir yemekte sirkeli, limonlu salata, domates, kereviz, hıyar, sirkeli sebzeler, turup. Hepsi 100 gramdır. İstediği şekilde bir yumurta, iyi pişmiş et veya balık. Et miktarı hastanın kilosu kadar gram olacaktır. Yağsız et suyu, pişmiş meyve yenir. Kuru meyve yasaktır. B. Az yiyenlerin perhizi. Her yemekte, bir tabak et, bir tabak sebze, bir tabak meyve. Karbonhidrat ihtiyacı, taze meyve ile alınmalıdır. C. Az şişmanların perhizi. Her yemekte, bir yumurta veya 50 gram balık, bir tabak et, yeşil veya nişastalı sebze 100 gram. Meyve yemelidir. Sıcak su ile hamam yapmalıdır. D. Çok şişmanların perhizi. Birinci gün, müsil verilir ve yalnız su ile perhiz yapılır. İkinci gün, müsil verip, sebze püresi suyu verilir. Sonraki günlerde, iki yemek verilir. Her yemekte, Sebzeli turşular, sirkeli sebze, domates, kereviz, hıyar, salata, turp, hepsi 100 gramdır. Bir yumurta veya balık, bir et, sabah sebze, akşam 120 gram kızarmamış patates, meyve ve kahve. İki yemekten sonra açlık olursa, kahve veya süt veya bir yumurta ve meyve yenebilir. Ekmek yasaktır. Yemek arasında su içmemeli, bir saat önce yalnız su içilir. Yağ yapan şeyleri, mesela ekmek, hamur işi, tatlı tereyağı yememelidir. e Normal kilosunda olanların perhizi. 30 gram tereyağlı ekmek ve sütlü kahve ile sabah kahvaltısı yapılır. Öğle ve akşam yemeklerinde 2 yumurta veya balık, 80 gram et, yeşil sebze veya 100 gram nişastalı sebzeler, yoğurt, 20 gram taze peynir. Arzu edilen bir meyve, muz yasaktır. 40 gram ekmek ve kahve. İkinci kahvaltısı. Galeta ile çay. Su yemek arasında içilir. Şurup içilmez. İstenilen ağırlığa ininceye kadar bu perhize dikkatle devam etmelidir. Haftada bir kilodan fazla zayıflememelidir. İştaha kesici ilaç kullanmak faydalı değildir. Perhiz esnasında atardamar tansiyonu 14'ten aşağı düşmemelidir. Fransız Tıp Akademisi üyesi Profesör Doktor André Dögen, 1964 Nisan ayında yaptığı konuşmada, Ağırlık, Boydan 30 kilo fazla ise, Kalp, fazla yorulur. Tehlikeli olur. Veremden daha korkunç olur. Şişmanlık, Her zaman çok yemekten ileri gelmez. Yağ sindirimini düzenleyen, Sinir merkezinin bozulmasından hasıl olabilir. İstirahat lazımdır. Gıda, Günde, 1500 kaloriye aşmamalıdır. Demektedir. 29. Ödem Deri altı su toplaması. Ödemlere perhiz yapmak için eskiden sebep olan hastalıklara başka başka perhiz yapılırdı. Halbuki ödemler, uzviyette sodyum klorür, yemek tuzu toplanmasından hasıl oluyor. Hastalığın sebebi ne olursa olsun, Dokularda suyun toplanmasına sebep, bu tuz toplanmasıdır. O halde ödem, ana sark, istiska, deri altı su toplanması, askit, habn, karında su toplanması için, rejim desode yani tuzsuz perhis lazımdır. Tuzsuz perhis, rejim de klorür, Böbrek hastalığından hasıl olan ödemlere de iyi gelmektedir. Önce, su giderici rejim, perhiz yapılır. Sonra, tuzsuz perhiz yapılır. Yahut, ikisi birlikte yapılır. Tuzsuz perhiz yapan, her gün yarım kilo kadar hafifler. Sütte, litrede bir buçuk gram az tuz olduğu için, böbrek hastaları, süt ile tuzsuz perhiz yapar. Çiğ ette de az tuz vardır. Öğle Yemeği Tuzsuz ekmek 200 gram, patates 700 gram, tereyağı 50 gram. Akşam Yemeği Tuzsuz ekmek 250 gram, patates 300 gram, pirinç 100 gram, şeker 100 gram, tereyağı 25 gram. Tuzu az gıdalar patates, un, bezelye, sebze, meyve, taze peynir, tereyağı, şeker, çay, kahve, çikolata, yumurta. Et suyu yasaktır. Kalp hastasına tuzsuz perhiz çok faydalıdır. Kızıl için tuzsuz perhiz sütten daha iyidir ve hastanın hoşuna gider. Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi Rahmetullahi Teâlâ aleyh, kısmındaki 3697 sayılı kitapta, 109. sahifedeki dua yazılıp, gelincik, fil hastalığı denilen hastalığa karşı, şişmiş yere sarılıp bağlanırsa, şifa bulur. Müslümanlara kolaylık olmak için, bu dua, tescil menafi kitabının sonuna da yazıldı. Bu kitap, hakikat kitab evinde satılmaktadır. Gelinci hastalığı bir nevi istiska, hidropisi olup kollarda bacaklarda su toplanarak şişer ödem olur. 30. Su azaltma perhizi. Yatakta istirahat. 5 gün sabah, öğle, ikindi, yatsı da 200 gram süt. İkinci 5 günde her gün 800 gram süt ile birinci günü Sabah bir yumurta, ikinci vakti bir bisküvi, ikinci gün iki yumurta, üçüncü günü bir parça da ekmek, dördüncü günü kıymalı sebze ve sütlaç dağılır. Kalp pastası süt alamazsa sebze, patates, kaynamış havuç suyu günde 250-350 gramlık 3 tabak verilir. İkindi ve yatsıda 150 gram açık çayla bir bisküvi verilir. 31. Fosfat türü. İdrarda fosfat bulunmasıdır. Fosfor bulunan organların, mesela sinir sisteminin iyi beslenmemesinden meydana gelen bir hastalıktır. İdrar, turnusola karşı baz reaksiyonu gösterir. Alkalikum adı verilir. Çok et, az sebze verilir. Yani fosfat verici gıdalar yemelidir. Maden bileşikleri çok olan gıdaları vermek de fâidelidir. Kırmızı et, sığır, koyun vermelidir. Beyaz etlerde fosfor azdır. Yağlı et suyu, beyin ve yağlı karaciğer, dalak, tarla kuşu, havyar, tavuk yumurtası yemelidir. Yumurta sarısında çok fosfor vardır. Fasulye, mercimek, bakla, şalgam, nohut, turp, kereviz, enginar, Bilhassa tazeyken yemelidir. Her meyve iyidir. Hamur işi, şekerli, baharlı, sirkeli yememelidir. Süt ve kahve iyidir. Fosforlu ve amonyum klorürlü ilaç verilir. 32. Prostat. İdrar yolu bezeşişmesi. İdrar yolunu halka gibi saran salgı bezinin uzun zaman mikrop alarak cerrahatlanması ve şişmesidir. İstibra yapmayanlarda daha fazla hasıl olur. İdrar yapmak güç olur. Kat'i ilacı ameliyattır. Salsibronat gibi hafif müsekkinler ve magnezyum bileşikleri gibi ilaçlar ağrıyı önlemeye ve ameliyatı geciktirmeye yarar. Damar sertliği hasıl olur. Damar sertliği perhizine benzer. Kırmızı et Taze kümes ve av eti, çok taze yağsız balık yemelidir. Etler, salçasız, sade olacak, garnitürlü, terbiyeli olmayacak. Tereyağı serbesttir. Hayvan yağı, vita, sana, az verilir. Konserve ve tuzlama, yağlı balık, yağlı karaciğer böreği, bayat av eti, mayalı peynir, çay, kahve, Alkollü meşrubat, baharat yasaktır. Ateşin artması, prostatit alametidir. Antibiyotik ve sülfamit verilir. Düronat veya azogantrisin tabletleri ve Almanya'da yapılan sitosterin hapları, prostatit, sistit ve üretrit gibi idrar yolları iltihapları tedavisinde faydalı olmaktadır. Sebzeler bol verilmelidir. unlu, Aşırı gitmemeli. Çünkü besleyici kuvvetleri çoktur. Prostatlılara çok gıda vermek iyi değildir. Yeşil sebze, yeşil fasulye, ıspanak iyidir. Kuzu kulağı, domates, kuşkonmaz yasaktır. Taze salata verilebilir. Fakat biber ve sirke yasaktır. Meyve konserveleri, komposto yenir. Kırmızı meyve ve çilek yememelidir. Her gün çok yürümelidir. Ekmek az yemeli, pasta gevrek yememeli, kuru pasta az yemelidir. Hamur işi yemekler serbesttir. Maden suları iyidir. Mideyi temizler. Kriz ve ateşli zamanlarda süt verilir. Yemek zamanları dışında bir şey yememeli. Yemeği iyi çiğnemelidir. Azotlu çok yememelidir. Bunlar idrarda kum yapar. Baharat ve münebbihler yasaktır. Akşam yemeklerinde et az olmalıdır. 33. Raşitizm, kemik hastalığı. Küçük çocuklarda olur. Kemikler kıvrılır, şekilleri değişir. Hazım yolları bozulur. Lenfa bezleri şişer. Sari hastalıklardan sonra, kendiliğinden zehirlenme, frengi, verem, veya iyi gıda alamamaktan meydana gelir. Hayvan sütü verilen çocukların bağırsakları bozulmasından veya vaktinden önce memeden kesilmeden de olur. Sebebini anlayıp, bu sebebi tedavi etmelidir. Ana sütü verilmeyen çocuklara, D2 vitamini vermelidir. Hastalığa yakalananlara, ışık tedavisi, ultraviyole ışınları yapılır. Ergosterol halinde D vitamini verilir. D2 vitamini, tabip nezareti altında verilmelidir. Kemik dokularda fosfat azalmıştır. Mide ve bağırsaklarda zehirlenme vardır. Bu ise fosfatların hazm olunmasını güçleştirir. Küçük çocukların ana sütü emmesi bu iki şeyi düzeltir. Ana sütü olmazsa fenne uygun süt verilmeli, pastörize veya kaynamış süt vermelidir. Sütten kesilmiş çocukların sütüne, mısır ve yulaf unu katmalıdır. Bunlarda fosfat vardır. Yağ ve yumurta sarısı, lesitin, gliserofosfat, fasulye ve mercimek püreleri de katmalıdır. Bu fosfatlı perhize, kireçli gıdalar da eklenmelidir. Gıdasında asit, hamız bulunmamalıdır. Sirkeli yemekler, eski peynir, limon, portakal, Vermemelidir. Hazım yollarında asit mayalanması olmamalıdır. Çocuk, sekiz ay yalnız ana sütü emmeli, sonra bir, daha sonra iki emzirme yerine, süt ve un bulamacı ile iki kere doyurmalıdır. on 15 aylık iken, iki kere bulamaç yapıp, beş kere de emzirmelidir. 15-18 ay arasında, üç bulamaç vermeli Üç kere de emzirmelidir. On sekiz aydan sonra, yukarıda yazılı çeşitli şeylerle beslemelidir. Ayakta çok tutmamalı, yürütmemelidir. Güneşli ve havalı odada bulundurmalıdır. Deniz iklimi çok iyidir. Deniz ve kum banyosu birinci ilaçtır. Haftada iki üç tuzlu ılık banyo bu işi görür. Müleyyin, lavman ile kabzı önlemelidir. Büyük çocuklara balık yağı günde bir çorba kaşığı içirmelidir. 34. Spermator Bel gevşekliği Bu hastalık üç türlüdür. 1. Hasta, kuvvetli, sağlamdır. Ruhi bir kusuru da yoktur. Her gece ihtilam olmaktadır. Yorgun kalkmaktadır. Halaya gidince önünden birkaç damla muhat çıkmaktadır. 2. Asabı bozuktur. Nevrasteni vardır. Çok ihtilam olur. Çok yorgun kalkar. Gündüz hareketleri esnasında akan muhati çamaşırında görür. 3. Akıntının sebebi reflekstir. Yani bir nevi gıdıklanmadır. Avret yerine hafif dokunma, varikosel yani zeker varisi damarda kan birikmesi, hemoroid, kanlı basur makat kaşınması kabızlık ve başka sebeplerle sarsılan sinirler refleks ile akıntı sinirlerini harekete getirerek olur. Birinci hal fizyolojik sıhhiidir. Birinci ikinci halde erken kalkmalı yatak sert olmalı yastık kullanmamalı yatağa kafuri sertmeli sabah akşam ılık su banyosu yapmalı. Tembih edici. Sinirleri harekete getirecek gıdalar, baharat, biber, turşu, çay, kahve, konserve etleri, mayalanmış peynir yasaktır. Hazmı kolay şeyler yemelidir. Akşam yemeği yalnız su ve ıhlamur olmalıdır. Belladonlu, kafurili ilaç alınır. Çocukların gece idrar yapması ruhi asabi hastalıktır. Büyüklerin idrar kaçırması, silî sül bir hastalık değildir. Başka bir hastalığın alametidir. İdrar kaçırmaya karşı, kıssa yani hiyarı, suda kaynatıp suyu içilir. Hiyar çekirdeği veya reyhan, yani fesleyen tohumu da böyledir. Meşe palamutu toz edilip, her gün bir kaşık alınır. Sabah aç karna, nohut kadar günlük veya sar mısak yahut kimyon, soğuk su ile yutmalıdır. 35. Tüberküloz, verem. Veremlilere hem besleyici hem de zayıflamayı önleyici şeyler verilmelidir. Fazla doyurmak doğru değildir. Mide ve bağırsakları bozulur. Karaciğer, böbrek gibi uzuvlar yıpranır. Hasta zamanla veya süratle zehirlenir. Zehirlenme ise nefes darlığı, hazımsızlıktan albümin ürüyü kara ciğer şişmesi, tansiyon yükselmesi, kan tükürmesi gibi şeylere sebep olur. Bugün, pirampisine veya isoniyozide ihtiva eden müstahsarlar ve sikloserin roş tabletleri ve der komprimeleri veremi tedavi etmektedir. Bu haplar, tabibin tarifine göre dikkatle yutulunca ve aşağıda yazılı perhiz yapılınca verem hastalığı tamamen geçmektedir. Streptomisin de iyi gelmektedir. Vereme yakalanmamak için BCG aşısıyla aşılanmalıdır. Basil Dökalmet Etguarin kelimelerinin ilk harfiyle gösterilen bu aşı yeni doğan çocuğa yapıldığı gibi tüberkülin deneyi yapılarak negatif bulunan büyüklere de yapılır. Tüberkülin deneyi çiçek aşısı gibi kolay yapılır. Kızarır, kabuklanırsa pozitif demektir. Bu kimseye aşı yapılmaz. Grip ve tüberkülozda öksürüğü kesmek için lüdikodin veya perebron şurupları veya hapları iyi gelmektedir. Her şey verilir fakat aşırı verilmez. İştahası olduğu kadar yemeli, kendini zorlamamalıdır. Kolesterini bol lipoit yağları yemelidir. Kolesterin maddeleri, Veren basillerini ve toksinlerini çok iyi tahrip etmektedir. Damar sertliği bunun aksinedir. Onlara kolesterin vermemelidir. Verilecek şeyler. Beyin ve karaciğerde çok kolesterinli lipoit vardır. Yumurta sarısı da böyle ise de kabız yapar. Az vermelidir. Günde 2-3 yumurta kafiyedir. Fazlası zehirlenme yapabilir. Sütte de lipoit vardır. Bunu da fazla vermemeli, yemeklerde su yerine içmemelidir. Yemekten uzak zamanda içilir. Balık tohumu ve havyarda, yağlı balıkta çok lipoid vardır. Bunları yemelidir. Balık yağı çok kıymetli gıdalarıdır. Hayvan yağlarında lipoid azdır. Kolesterinleri de azdır. Hazımları güç olur. Et çok lazımdır. Büyük hayvan kırmızı eti, taze olarak verilmelidir. Genç ve beyaz etler sonra gelir. Kümes hayvanları yenir. Av hayvanları yememelidir. Et suyu fâidelidir. İçinde maden bileşikleri çoktur. Ciğerci etleri, dalak, ciğer, böbrek çok lipoidlidir. Sık sık verilmelidir. Haşlama et, ancak iştahası olmayan hastalara verilmelidir. Başka şey yiyebilenlere verilmemelidir. Hamur işi, Nohut, mercimek, fasulye, bakla, kestane iyidir. Azot, fosfor ve karbon kaybını telafi ederler. Bunların kurusunu vermek çok faydalıdır. Yeşil sebzeler kabızlığı önler ve kalsiyum verir. Bunlar da manganez ve çelik de bulunduğundan kireç temin eder ve kan yapımına yardım ederler. Çok ekşi olmayan bütün meyveler serbesttir. Az çay verilir. Veremdilerin kara ciğeri arızalı olduğundan bunlara da alkollü içki vermemelidir. Kan tükürenlere perhis Tansiyonu yüksek ve kanlı olanlara ve az kan tükürenlere et az verilir. Yumurta, beyin ve ciğerci etleri de bunlara az verilmelidir. Böyle artritik kimselerin lipoide çok ihtiyacı yoktur. Bunlara daha çok kuru sebze verilir. Ateşi olmayanlara yalnız sebze ve az süt verilir. Ateşli olanlara sebze suyu, sebze çorbası ve süt verilir. Ateş azalınca patates ve meyve kompostosu verilir. Alkolik olanların karaciğerleri bozulur, vereme çabuk yakalanırlar. Tedavileri de güçtür. Karaciğerleri zehir temizleme vazifesini göremez. Safraları az lipoyit çıkardığından, Vücutları, mikroplara karşı dayanıksız olur. Bunlara gıda zehirlenmesi az olan şeyler vermek lazımdır. Et, çok verilmez. Bunların lipoid ihtiyaçları çoktur. Beyinli, ciğerli, ciğerci etleriyle sebze vermelidir. Hamur işi de verilir. Lipo, yağ demektir. Lipoid, yağ benzeyen demektir. Yağları eriten, eter, benzol, kloroform gibi sıvılarda eriyen kolloid cisimlerdir. Yani kimyevi yapıları başka olduğu halde, fizik özellikleri yağlara benzeyen cisimlerdir. Fosfatitler, sterinler lipoittir. Sinir hücrelerinde bulunan mielin de lipoitlerin karışımıdır. 36. Bronşit i̇ltihab kasabat denilen bu hastalık, nefes yolunun iltihaplanmasıdır. Öksürük, ve renksiz yahut sarı koyu ifrazat olur. Şiddetli hallerinde nefes darlığı ve hırıltı ses hazır olur. Sigaraya devam edenlerde şiddetli olur. Ekseriya soğuk ve rutubetli rüzgar buna sebep olmaktadır. Ağız ve diş iltihaplarını hemen izale etmelidir. Her sene sonbaharda antibakteriyel ve antigripal aşı yapılmalıdır. Birkaç gün antibiyotik vererek ağız ve bronş intanına mani olmalıdır. Terpin benzoat vererek göz ifrazatının dışarı atılmasını kolaylaştırmalıdır. 24 saatte 1 ila 2 gram olarak ve 15 gün fasılayla 3-4 gün antibiyotik vermelidir. Kloramfenikol vermemelidir. Öksürüğü kesmeli fakat afyon sınıfı kullanmamalıdır. Rutubetli, soğuk havadan, rüzgardan ve soğuk su ve meşrubattan çok sakınmalı. Göğüs ve boyun daima örtülü olmalıdır. Astım ve nefes darlığına karşı çok az kortikoid verilir. Kalp ve kan deveranı zayıflerse, tuzsuz perhiz yapılır. Su azaltılır, idrar söken ilaçlar, bilhassa asetazolamid verilir. Dafi sual Beşekö ilaçlar öksürük keserler. Tesilül Menafi de diyor ki yaş öksürüğü kesmek için 130 gram süzülmüş bal hafif ateşte ısıtılır. İçine bir gram günlük bir gram damla sakızı konup karıştırılır. Bunlar eriyince ateşten indirilir. Katılaşmadan önce içine birer gram kavrulup toz edilmiş çörek otu ve gulbe tohumu ve zencefil ve karabiber konup karıştırılır. Sabah aç karna ve yatarken ve öksürük artınca bu macundan bir kahve kaşığı alınır. Yahut yatarken beş adet karabiber yutulur. Soğuktan olan öksürükte saf bal yememelidir. Bal, damarları ve adeleyi büzer ve safraya zarar verir. Safra, kaşıntıya sebep olur. Balgam sökmek için ılık su içmelidir. Sıcak suda günlük eritip içmek ve sabah aç karna kuru üzüm, bayat de söker. Kuru öksürük için hulbe tohumu beş ayrı su ile kaynatılır. Her defasında suyu dökülür. Aynı miktar un koyup süt, şeker ve tereyağı ile macun yapılır. Sabah akşam bir çay kaşığı yenir. Zeytinyağı ve badem, muz ve taze süt, meyan kökü balı iyidir. Hulbe, buy tohumu olup, taze fasulye gibi olan meyvelerinin içinde, kırmızı, buğday gibi tohumlar bulunur. Farisi'de şemlis, Fransızcası, semenç fenugredir. Pastırmaların üstüne sürünen çemen ismindeki macun, sarmısak, kırmızı biber ve bu tohumu unudur. Bunun için hulbeye çemen otu da denir. Ekmek ile çemen yemekte öksürüğü keser. Hadisi i şerifte, Ümmetim hulbenin fâidesini bilse, ağırlığı kadar altın verip satın alırdı. Buyuruldu. Teshilden tercüme tamam oldu. Ağız ve boğaz temizliği için, binde üç fenosalil mahlulu veya fenol bir gram, gliserin 10 gram, su 250 gram ile sabah ve akşam gargara yapılır. Müsavi miktarda sığır kuyruğu, gelincik, hatmi, kedi ayağı, deve tabanı ve menekşe çiçekleri karışımına espes denir. 5 gramı 1 litre su ile çay gibi hazırlanıp içilirse öksürüğü keser. Kitâb-ı rahmede diyor ki: Öksürük için mürrü safi, günlük damla sakızı ve kavrulup toz edilmiş hulbe tohumu birer gram 120 gram zeytinyağı ile karıştırıp hafif ateşte eritilir. Yatarken bir kaşık alınır. Yahut müsavi miktar mürrü safi, hulbe ve şeker tozları karıştırıp sabah ve öksürünce Sıcak su ile birer kaşık yutulur. Hulbe tohumu, un, bal karışımı da iyidir. Hulbe, kereviz tohumları ve kimyon tozları karışımından bir çay kaşığı, aç iken su ile içilince, göğüs hırıltısına, mide ve karın ağrısına iyi gelir. 37. Uçuk Fransızca, perleş denir. Alt ve üst dudakların birleştiği yerde çıkan, Ufak yaradır. Kabuk bağlar. Ağız hareket edince kabuk çatlayarak çok acı yapar. Dahili hastalıklardan veya mikroptan hasıl olur. Mikroba karşı iki gram gümüş nitrat yani cehennem taşı, yüz gram imbik suyunda eritilir. Bu eriyik renkli şişede ve karanlık yerde senelerce saklanabilir. Bir pamuğa veya tülbende birkaç damla damlatıp, bu yaş bez, bir dakika kadar uçuk üstüne dokundurulur. İki-üç gece yatarken bir kere yapılır. Uçuk tamamen geçer. İlacı çamaşıra damlatmamalıdır. Siyah leke yapar. Antibiyotikli merhem sürmeli, C ve B-12 vitaminleri vermelidir. 38. Dudak çatlaması. Yatarken yağlı krem ile oğulur. 39. El Çatlaması Kış mevsiminde soğuktan el-ayak derileri çatlar, hatta kanar. Küçük bir şişeye bir limon sıkılır. Üzerine iki misli gliserin konup çalkalanır. Gece yatarken çatlak yerler bununla oğulur. 40. Kaşıntı Kaşıntıya karşı bir fincana, birer kahve kaşığı, asit salisilik ve boraks tozları konur. Üzeri çocuk ile doldurulur. Hepsi bir havanda iyice karıştırılır. Kaşınan yere ekilir. Eczanelerde muhtelif isimler ile satılmaktadır. Dokserjan veya poleromine hapları ve volok kremi kaşıntıya iyi gelmektedir. 21. hastalıktaki ilaçlardan da almalıdır. 41. Arı sokması Önce iğnesi Pensle, ucundan çekerek çıkarılır. Üç misli sulandırılan amonyakla ıslatılmış pamuk konur. Amonyak yoksa, bir kibrit çöpü yanarken söndürülür. Kıvılcımı kalmayınca, ucu kızgın iken yaraya bastırılır. 42. Yanık İnşaat yerinden, fındık kadar sönmüş kireç alınır. Bir fincan su ile çalkalanır. Durulunca, berrak kireç suyu alınır. Üzerine aynı miktar zeytinyağı konur, karıştırılır. Hasıl olan merhem yanık üzerine sürülür. 43 Arpacık Göz kapakları çapaklanmasını ve arpacık denilen şişi gidermek için bir cezve suda yarım çay kaşığı asit borik kaynatılır. Sıcak asit borikli suya pamuk batırılır. Sırt üstü yatan hasta'nın gözü üstüne konur. Soğuncağa kadar 2-3 dakika göz üstünde durur. Koyarken pamuğun çok sıcak olması lazımdır. Antibiyotikli göz merhemi de iyidir. Göze ilaç koymak orucu bozmaz. Başı açık güneşte rüzgarda kalanın gözüne kan toplanırsa sabah akşam göze bir damla taze limon suyu damlatılır. Çok yakarsa da acı 1 dakikada geçer. 44 Saç dökülmesi, alopesiye denilen saç dökülmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bulaşıcı hastalıktan, bazı ilaçlardan, hamilelik veya tiroid salgısının az olmasından ve ruhi bozukluktan dolayı saç dökülmesi az değildir. Seborre denilen yağlı, kepekli saçların dökülmesi de çoktur. Bunların ayrı ayrı tedavileri vardır. Müşterek umumi bir tedavi yoktur. Saç dökülmesine karşı, başı esmer sabun, yani yumuşak potas sabunu ile yıkamalıdır. Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli kısmında, 3735 sayılı kitapta diyor ki, Saçı dökülen kimse, sabah akşam, başına menekşe yağ sürse, saçı dökülmez ve yenisi gelir. Menekşe veya başka çiçeğin yağını yapmak için, Fransızca da diyor ki 100 gram saf yani asitsiz zeytinyağı 25 gram çiçekle karıştırılır. El ile yoğrulur yahut havanda ezilir. Şişeye koyup ağzı kapanır. Ara sıra çalkalayarak 3 gün güneşte tutulur. Sonra sıkarak yağı süzülür. Posa sıkılıp yağ iyice alınır. Posa atılır. Bu yağ tekrar 25 gram çiçek konup yine üç gün güneşte tutulur. Böylece üç kere yapılır. On günde kuvvetli çiçek yağı elde edilmiş olur. Yahut 100 gram yağ 2 gram menekşe esansından koyup çalkalanır. Bunun gibi yapılan lavanta çiçeği yağı ile baş ovulmasını Doktor Hero Fransızca Tıbbi Nebatlar kitabında yazmaktadır. Sinameki yaprağı kaynatıp içmek veya tozunu yutmak, saçı çoğaltır. Hatmi çiçeğini kaynatıp, hamamda o su ile saçı yıkasalar, kıl diplerini kuvvetlendirir ve dökülmesini önler. Havuç yaprağı da böyledir. gayet İtkanda diyor ki, Saç dökülmesi, kan bozukluğundan ise, kan aldırmalı ve müsil ilaçlar vermelidir. Zafiyet var ise, kuvvetli gıda yemelidir. Mersin yaprağı yağı, sakız yağı veya ladün ağacı, sistüs yağı sürmelidir. İvadne, baldırı kara, gül, biberiye, sakız ağacı yaprakları kaynatılıp, bu su ile kıl biten yerleri yıkamalıdır. Kaysum, yani karapelin, auron ve kamış gökü, labada, asaron, yani, çoban düdüğü, arı ve kirpikülü, fare tersi ve ayı yağda kaynatıp sürmek veya yıkamak, saç dökülmesini önlemektedir. 45. Çıkık ve burkulma Nüshet-ül-Ebdan'da diyor ki, İnsan düşünce veya bir yere çarpınca, iğri basınca, oynak kemiği yerinden çıkar. Buna, çıkık denir. Fransızca'da lükasyon denir. Yerinden oynar fakat çıkmazsa, burkulma veya entors denir. Her ikisinde de bu oynak yerini hiç hareket ettirmemelidir. Çıkan kemik başı, yavaşça yerine oturtulmalıdır. Bunu oturtması için, hemen doktora veya çıkıkçıya gitmelidir. Yerine oturunca ve burkulma üzerine kardeş kanı reçinesi, kilermeni, nar kabuğu ve çiçeği, günlük ve delice danesinin unu ile yumurta akı karıştırıp yapılan lapa sürülür. Üzeri bezle sarılır. 75 gram sarı balmumu ve 15 gram sakız ve 15 gram ratinç yani reçine sıcakta eritilip yapılan lapayı koymakta iyi gelmektedir. Bunlar bulunamazsa bir bez üzerine Et kıyması serip, üzerine karabiber ekilir. Burkulan yer üzerine konup, üzeri sarılır. Ağrı, sızı birkaç saat sonra kesilmezse, kemikte çatlama veya kırık ihtimali olur ki, hastaneye götürmelidir. Orada, alçıya koyarak tedavi edilir. 46. Ezik, bere, cilt morarması, bel tutulması İnsanın derisi bir yere sıkışınca, ezilince oraya kan toplanır, morarır, çok acır, sızlar. Buna ezik veya kontüsyon denir. Kurşun suyu veya o de denilen süt gibi beyaz, bulanık su eczanelerde bulunur. Bir gaz bezi bu suyla ıslatılıp morarmış deri üzerine konur. Acı, sızı birkaç dakikada kesilir gider. Kurşun suyu yok ise bir gaz bezi üzerine, lasonil denilen merhem sürüp, deri üzerine koymalı, üzeri sargı beziyle bağlanmalıdır. Deri yırtılmış, kan çıkmış ise, bunlara sürmemeli, yara, oksijenli suyla yıkanıp, üzerine tetrakortril veya kortril merhemi sürülüp, üstü, hanzaplast denilen gazlı bez ile örtülmelidir. Bel tutulması için, tüpten 3 santimetre lasonil veya bengay merhemi çıkarıp cilt üzerine konup iki avuç ile sürmeli birkaç dakika olmalıdır. Sabah akşam yapmalıdır. 47 Diz kalça sızlaması Soğuk zamanlarda tavşan yününden yapılmış diz örtüsü giyilir. Almanya'dan gelmektedir. Bulunamazsa kalın yün fanilanın iki kolu omuzdan ayrılıp, bacaklara geçirilir. Her gün, iki-üç incir yemelidir. 48. Çıban Deri üzerinde, sivilce, çıban denilmemiş ise, gaz bezi üzerine mercimek kadar, siyah ihtiyol merhemi konup, sivri yerine kapatılır. Gaz bezi üzerine pamuk konur. Üzeri, filaster denilen, yapışkan bez şeritle örtülür. Şeridin, İki ucu deriye yapıştırılır. Her akşam hepsi değiştirilir. Birkaç günde çibanın ucu delinir. Sonra her açışta oksijenli su damlatılmış pamukla delikteki kıyık, cerahat temizlenip ihtiyol merhemiyle kapatılır. Cerahat hasıl olmazsa gaz bezine beyaz oksit düzenk merhemi koyup delik üzerine kapatılır. Gaz bezi üzerine filaster şerit konur. Bunlar da her akşam değiştirilir. Birkaç günde tedavi tamam olur. 49. Akrep, yılan sokması Sokulan yer, aleve tutulmuş veya ispirtoya sokup çıkarılmış jilet veya bıçak ile hafif yaralıp emilir ve tükürülür. Yukarı tarafa bir şey sarıp hafif sıkılır yarım saatten fazla sıkmamalıdır. Kızgın şey sürmek faydasızdır. Hemen, çok sulu, yüzde on, javel suyu, yani çamaşır suyu, veya yüzde bir, permanganat ile yıkamalı ve yaraya yakın, serum antiskorbiyo, akrep serumu, serum antivenimeoks, yani yılan serumu, deriye veya adeleye şırınga etmelidir. Serumun cinsi yılanın cinsine göre değişir. Miktarı hastanın veznine ve aradan geçen zamana göre değişir. Bir adam için 20-30 cc'dir. Önce 10 cc yapılıp 2-3 dakika fasıla ile 1 cc yaparak 10 dakikada tamamlanır. Serum artı +4 derece serinde 5 sene muhafaza edilir. Antibiyotik ve ağrı kesici ilaç vermelidir. Afyonlu ilaçlar verilmez. Lüzum görülürse kortikoid solo forte iğnesi yapılır. 24 saatte 1-2 gram emisüksinat hidrokortizon uygundur. Hasta olmamak için ve hastalıktan kurtulmak için dört şey yapmak lazımdır. 1. Fazla yememeli 2. alkollü içkileri hiç içmemelidir. 3. üzülmemeli, asabileşmemeli. 4. vücudu, eşyası, yiyecekleri temiz olmalıdır. Grip hastalığını yapan virüsün etrafımızı çeviren hayvanlarda, bilhassa domuzda bulunduğu ve bunlarda ürediği Amerika'da tespit edilmiş olup Eczacılık bülteni 1974 senesi 6. sayısında yazılıdır. Evlerde köpek bulundurmamalıdır. 50. Vitaminler Hayvan ve nebatlarda bulunan ve gıdalar vasıtası ile insanlara gelen ve yaşamamız için lazım olan uzvi maddelerdir. Günlük gıdalarımızla ağırlıklarının 10 milyonda biri kadar vitamin almaktayız. Vitaminler, yalnız nebatlarda teşekkül eder. Hepsinin kimya yapıları anlaşılmış olup, bazıları sun yapılmaktadır. Vitaminler, birer büyük harfi ile gösterildiği gibi, hususi isimleri de vardır. Vitaminlerin ilaç olarak kullanıldığı, başlıca hastalıklar şunlardır. a. Bebeklerin, hamile kadınların, ve ihtiyarların zafiyet hallerinde görme zayıfliğinde, yaraların iyi olmasının gecikmesinde ve tansiyon yükselmesinde B kompleks mide ve hücrelerdeki hazım bozukluğunda B1 sinir zafiyetinde çarpıntıda ödemde ve romatizmada B2 dil ve deri hastalıklarında adale gerilmesinde konjonktivitte, tüberkülozda. B. 3. Hazım yolları iltihaplarında, karaciğer kifayetsizliğinde, kurşun, barbitürik ve sülfamit zehirlenmesinde. B. 4. Agronilositos'ta, kan zehirlenmelerinde, romatizmada. B. 6. Sinir hastalıklarında, adele tesennücünde, İspirto ile ve ispirtolu içkilerle zehirlenmelerde. B. 12. Kansızlıkta, sinir bozukluğunda. C. Skorbüt ve kanamalarda, Soğuğa ve yorgunluğa mukavemeti az olanlarda, Romatizmada, ruh hastalıklarında. D. Kemik hastalıklarında, tübelkülozda, alerjide. E. Genç zafiyetlerde, Aise kadındaki asabi rahatsızlıklarda, kalp ve damar hastalığında, romatizma ağrılarında, F ve H1 cilt hastalıklarında, H2 ateşli cilt hastalıklarında, nefes darlığında, ı ve j karaciğer zafiyetinde, K kanamalarda, M Cilt sertleşmesi, siyatikte. N- Zehirlenmelere karşı, mukavemeti arttırır. O ve T- Hazımsızlıkta, kemik hastalığında. P- Damar zafiyetinde, basurda, ödemde, eksamada. B2, B6, B12, C ve E vitaminleri fazla alınırsa, zarar vermez. A vitamininin fazlası kafada tansiyonu arttırıp ruhi ve asabi bozukluk yapar ise de alınmayınca düzelir. B1 fazlası hassasiyeti bozar. P'nin fazlası tansiyonu düşürür. D'nin fazlası kanda kalsiyumu arttırıp bulantı, kusma, ruhi ve asabi bozukluk yapar. Fitate de endözodyum verilerek kalsiyumun kana geçmesi azaltılır. Derviş Muhammed Nidai Efendi'nin 986 Hicri (Miladi 1578) senesinde yazdığı Türkçe "Menafiun Nas" kitabında hastalıklar ve ilaçları uzun bildirilmektedir. Kitap 60 bab, 376 sayfedir. 33. sayfasında diyor ki, baş ağrısı deva ile gitmezse, Bakara suresinin 196. ayetini, Femen'den Evnüsüke kadar yazıp, başında götüre. Bi iznillah şifa bulur. Başına Besmele ve sonuna Üskünlillah yazılır. Abdestli olarak ve İslam harfleriyle yazmalıdır.